Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi 11. Bölüm Eğer kocaları barışmak isterse bu dönemde karılarını geri almakta öncelik hakkına sahiptirler, bu durumdaki. Kadınların görevleri olduğu oranda meşru hakları da vardır, yalnız bu dönemde erkeklerin hakkı daha önceliklidir, hiç şüphesiz Allah'ın gücü üstündür ve o hikmet sahibidir. Boşanmış Kadınlar, Hak ve Sorumlulukları Şimdi sıra boşama konusuna geliyor, İncelemekte olduğumuz ayetlerin bundan sonraki bölümünde boşamaya ve boşamanın sonuçları olarak karşımıza çıkan bekleme süresi, iddet, fidye, nafaka ve boşama yardımı, muta gibi konulara ilişkin hükümler ayrıntılı şekilde anlatılıyor, ayet önce bekleme süresi ve erkeğin karısına tekrar dönmesi, meseleleri ile söze giriyor. Boşanmış kadınlar 3 ay başı boyunca kendilerini gözlem altında tutarlar. Yani 3 ay başı kanamasının sonuna kadar ya da 3 ay başı kanamasını izleyecek kanamasız dönemlerin sonuna kadar bu nokta tartışmalıdır kendilerini gözlem altında tutarlar, ince bir psikolojik durumu tasvir eden bu espri dolu ifade karşısında hayranlığımı gizleyemedim. Bu cümlenin düşündürmek istediği yalın anlam, boşanmış kadınlar yeni bir evliliğe girişmeden önce üç aybaşı süresi geçinceye ya da bu ay başları kanamaları kesilinceye kadar beklerler, şeklindedir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bu ifade tarzı, bu yalın anlamın üzerine başka duyguların ve düşüncelerler gölgelerini yansıtıyor. Bu ifade tarzı yalın anlamı yanında boşanmış kadınların yeni bir evlilik hayatı kurmaya yönelik arzusunun gözetim altında tutmaya, arzularını kontrol altına almaya, çağrıldıkları nefislerinin bu gözlem altında tutma süresi boyunca sabırsızlık ve acelecilik karışımı arzularını da yansıtıyor. Bu da doğal bir durumdur. Boşanmış kadını bu sabırsız bekleyişe iten faktör kendini kanıtla arzusudur. Bu kadın sona eren evlilik hayatındaki başarısızlığın kendi eksikliğinden, kendi yetersizliğinden kaynaklanmadığını, bundan dolayı başka bir koca bulup yeni bir hayat kurabileceğini kendisine ve başkalarına ispatlamak istiyor. Bu sürükleyici duygu doğal olarak erkekte bulunmaz. Çünkü boşayan odur, oysa kadın ruhunda güçlü bir eziklik duygusuna sahiptir, çünkü o, boşanan, boşama kararına muhatap olan taraftır, İşte Kur'an-ı Kerim'in bu cümlesi, vurguladığımız bu ifade tarzı ile bu psikolojik durumu tasvir ediyor, aynı zamanda onu göz önüne alıyor, hükümlerini etkileyen bir faktör olarak hesap ediyor. Boşanmış kadınlar, yeni bir evlilik hayatına girişmeden önce, rahimlerinin, sona eren evliliklerinin izlerinden ayrı olduğunu kesinliğe kavuşturmak için bu süreyi kendilerini gözetim altında tutarak geçirirler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yaratmış olduğu çocuğu, saklamaları kendilerine helal değildir. Yani, bu kadınlara, Allah'ın rahimlerinde yaratmış olduğu çocuğu ya da aybaşı kanamasını saklamaları helal değildir. Burada rahimlerindeki varlıkları yaratan Yüce Allah'ın adı anılarak bu kadınların kalpleri uyarılıyor. Bunun yanı sıra Allah'a ve ahiret gününe ilişkin iman bilinçleri harekete geçiriliyor. Çünkü Yüce Allah'ın rahimlerinde yarattığı çocuğu ya da aybaşı kanamasını gizlememeleri, bu imanın şartı olarak gösteriliyor. Steriliyor. Burada özellikle ahiret gününden söz edilmesinin ağırlıklı bir anlamı vardır. Çünkü yapılanların hesabı orada görülecektir. Bu gözlem altında kalma süresi yüzünden kaçırılabilecek kısmetlerin karşılığı orada verilecek ve eğer rahimlerinde Allah'ın yarattıklarını saklı tutmuşlarsa bunun cezasına orada çarpılacaklardır. Eğer böyle bir saklı tutmaya girişilmişse Allah bunu bilir, çünkü rahimdeki canlı davrusunu yaratan o, dur, bu işin hiçbir yönü o, na gizli kalmaz, buna göre boşanmış kadının herhangi bir dış etkinin, herhangi bir arzunun, herhangi bir keyfi isteğin, duygularına yansıyan herhangi bir amacın baskısı altında kalarak rahminin durumunu yüce Allah'tan saklamaya kalkışması doğru değildir. Bu, meselenin bir yönü, diğer yandan eşlerin, birbirinden ayrıldıktan sonraki duygularını deneyden geçirebilecekleri makul bir bekleme dönemine ihtiyaçları vardır, belki de kalplerinde yeniden tazelenebilecek bir sevgi izi, uyarılabilecek duygu kalıntıları, hiddetin, kabalığın ve kendini beğenmişliğin etkisiz hale getirdiği yakınlaştırıcı faktörler vardır da öfkeler dinince, Kaba duygular durulunca ve vicdanlar rahatlayınca ayrılığa yol açan sebepler küçük görülmeye başlanır. Belki de başka gelişmeler, yeni bakış açıları ortaya çıkar da özlem duygusu tarafları eski hayatlarına döndürür ya da sorumluluk duygusu onları dini bir gerekliliğe uymaya sürükler. Boşama Allah katında helallerin en sevimsizidir. Bu ancak bütün çarelerden umut kesilince başvurulabilecek olan istenmeyen bir çözüm. Yoludur. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde kararı verilmeden önce başvurulması gereken çareler anlatılır. Ayrıca boşama kararı, aybaşı kanamalarının kesildiği bir anda ve cinsel ilişkiye girilmeden verilmelidir. Bu durum çoğunlukla boşama kararının verileceği an ile uygulamaya başlanması arasında düşünme fırsatı kazanılacak bir süre doğurur. Çünkü erkek, karısının temizlik döneminin gelmesini, kanamasının kesilmesini bekleyecektir sonra onu boşayacak, buna benzer daha birçok önlemler, boşama uygulamasından önce gerekli girişimler vardır. İlk talak, boşamanın birinci evresi, eşlerin gerçek duygularını öğrenmelerine fırsat veren bir tecrübedir, karı-koca bu ilk evrenin bekleme döneminde birlikte yaşayabileceklerinin farkına varırlarsa önlerindeki yol açıktır. Eğer kocaları barışmak ve dirlik isterse bu dönemde karılarını geri almakta öncelik hakkına sahiptirler. Bu sırada, yani bu bekleme ve gözetleme dönemindeki bu dönem, iddet adı ile anılır eğer erkeklerin bu geri almaktaki amaçları yeniden sağlıklı bir aile yuvası kurmaksa, maksatları kadını sıkıntıya sokmak, ya öce almak için ya gurur gösterisi olarak ya da başka biri ile evlenmesini onur kırıcı saydıkları için onu dikenli bir hayatın duvarları arasına tekrar kapatabilmek değilse, bu durumdaki kadınların görevleri olduğu oranda meşru hakları da vardır, boşanmış kadınların bu durumda görevleri oranında hakları da vardır, mesela bu kadınlar belirli bir bekleme dönemi geçirmekle ve rahimlerindeki çocukları saklamamakla yükümlüdürler, kocaları da, eşlerine geri döndükleri takdirde iyi niyetli olmakla, onlara zarar verme amacı taşımamakla yükümlüdürler, ayrıca az ileride anlatılacağı gibi bekleme dönemi boyu Eşlerinin nafakasını sağlamakla görevlidirler. Yalnız bu dönemde erkeklerin hakkı daha önceliklidir. Öyle sanıyorum ki, burada söz konusu olan erkek üstünlüğü sadece bekleme süresi içinde karılarını geri alma imtiyazı ile sınırlıdır. Bu hak erkeğe tanındı, çünkü boşayan odur. Boşayan taraf erkek olduğu halde geri dönme hakkının kadına tanınması, kadının adamın ayağına giderek tekrar erkeğinin nikahı altına girmeyi istemesi mantıkla bağdaşmaz, Demek ki bu durumun özelliğinden doğan bir haktır. Burada söz konusu olan üstünlük bu durumla sınırlı bir üstünlüktür. Yoksa çoklarının anladığı ve başka durumlar için de delil olarak kullandıkları gibi mutlak anlamlı değildir. Ayetin sonunda yine uyarı cümlesi geliyor. Hiç şüphesiz Allah gücü üstün olandır ve hikmet sahibidir. Bu uyarı cümlesi, bu hükümleri farz kılan Allah'ın güçlü olduğunu ve bu farz kılmanın hikmete dayalı olduğunu vurguluyor, bu uyarıda kalpleri, çeşitli etkilerin ve şartların baskısı altında sapıklığa ve eğriliğe yönelmekten alıkoyan bir mesaj vardır. Daha sonraki ayette yer alan hüküm, talakların yani boşama evrelerinin sayısına, boşanan kadının nikah sözleşmesinde belirlenen mehrin sahibi olmaya hakkı olduğuna, boşanırken bundan hiçbir şeyin geri alınamayacağına ilişkindir. Bu son hükmün bir tek istisnası vardır ki o da şudur: eğer bir kadın istemediği bir evliliği sürdürdüğü takdirde günaha gireceğinden çekinirse kocasına vereceği fidye karşılığında hürriyetini satın alabilir ki buna, hal Durumu denir. 229 boşamak iki defa olur, bundan sonra kadını ya meşru biçimde tutmak ya da iyilikle bırakmak gerekir, kadınlara evliyken verdiklerinizden bir şey geri almak helal değildir, ama eğer erkek ve kadın, Allah'ın koyduğu sınırları gözetemeyeceklerinden korkarlarsa o başka, eğer kadın ile kocanın, Allah'ın koyduğu sınırları gözetemeyeceklerinden korkarsanız kadının boşanmak için kocasına fidye vermesi, her iki taraf içinde sakınca yoktur, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, onları aşmayın, kimler Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Evlilik hayatına tekrar dönülebilecek boşama talak iki kezdir. Eğer bu sayı aşılırsa tekrar o evlilik hayatına dönülemez. Yalnız bir sonraki ayette anlatılan bir şartla o evliliğe dönülebilir. Bu şart şudur: Kadın başka bir erkekle evlenecek, sonra bu yeni koca kadını herhangi bir sebeple normal biçimde boşayacak ve meşru süreler içinde bir daha kadına dönmeyecek. Böylece adamın kadını kesinlikle boşadığı meydana çıkacak, işte ancak o zaman kadının eski kocası onunla yeniden evlenebilir, tabii ki, eğer kadın, bu eski kocası ile tekrar evlenmek isterse bu evlilik söz konusu olabilir. Bir rivayete göre boşamaya ilişkin bu sınırlayıcı hükmün iniş sebebi şudur, İslam'ın ilk yıllarında boşama, hiçbir sayı ile sınırlı değildi, erkek, boşadığı kadına, bekleme süresi içinde dönebilir, sonra onu yeniden boşayıp tekrar ona dönebilir ve bu işlemi istediği kadar yineleyebilirdi, bu arada Ensar, Medine yerlisi, Müslümanlarından biri karısı ile bozuşmuş, ona iyice kızmıştı, bu kızgınlıkla eşine, vallahi, Allah'ı seninle ne bir daha bir araya gelirim ve ne de senden ayrılırım diye yemin etti. Eşi bu dediğin nasıl olacak diye sorunca adam kendisine seni boşarım, son bekleme sürenin sonlarına yakın tekrar alırım ve bu işlemi sürekli tekrar ederim diye cevap verdi. Bu olay peygamberimize yansıtıldı ve bir süre sonra şimdi incelemekte olduğumuz boşama iki kezdir cümlesiyle başlayan ayet indi. Yüce Allah'ın Müslüman cemaati eğitmeye yönelik sistemi ve metodunda değişmez bir hikmet görülür, bu hikmet, hüküm erin, onlara ihtiyaç doğduğu zaman indirilmeleridir, sistem, bütün temel hükümlerini bu şekilde tamamladı, geriye sadece somut gelişmelere, pratik olaylara ilişkin tanımlamalar kalmış, tanımlama işleminden sonra somut olaylar, sözünü ettiğimiz geniş kapsamlı temel hükümlerin ışığında çözüme bağlanacaktı. Bu sınırlama, boşamayı kısıtlı ve kayda bağlı bir niteliğe büründürdü, artık onunla sürekli biçimde oynama imkanı ortadan kaldırıldı. Erkek, karısını ilk kez boşayınca kadının bekleme süresi içinde, başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, eşine dönebilir. Eğer erkek bir girişimde bulunmaksızın bu bekleme süresi dolar ve kadın da kocasının ilgisizliğinden emin olursa bu durumda kocanın, karısına dönebilmesi için yeniden mehir belirlenerek yeni bir nikahın kıyılması gerekir. Eğer erkek, bekleme süresi içinde eşine döner ya da, küçük ayrılık adı verilen durumda nikah tazelerse eşini bir kere daha boşayabilir. Bu boşamaya ilişkin hükümler bütün ayrıntıları ile tıpkı ilk boşamanın hükümleri gibidir. Fakat eğer bu erkek, eşini üçüncü kez boşarsa, boşama işlemi gerçekleşir gerçekleşmez. Bu eşler arasında, büyük ayrılık, adı verilen durum meydana gelir, bu durumda erkek, eşine ne bekleme süresi içinde ve ne de daha sonra dönemez, dönebilmesi için kadının bir başka erkekle evlenmesi, arkasından yeni kocanın, kadını normal bir sebeple boşaması, bekleme süresi içinde barışma girişiminde bulunmamış olması ya da boşamaları izleyen bekleme sürelerinin dolması üzerine kadın açısından bu boşamanın iyice kesinleşmesi gerekir, ancak o zaman kadının da isteğiyle bir önceki koca eski karısı ile yeniden evlenebilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi ilk boşama bir mihenk taşı, bir tecrübedir, İkincisi ise bir başka tecrübe girişimi ve son. Sınavdır, eğer bundan sonra ortak hayat iyi yürürse ne ala, yoksa üçüncü boşama bu evlilik hayatında birlikte yaşamayı imkansızlaştıran köklü bir bozukluk olduğunun kanıtı olur. Sözün kısası, boşama başka hiçbir önlemin çare olamadığı bir rahatsızlığın son çözüm yolundan başka bir şey değildir. Boşamanın ikinci aşaması gerçekleşince erkeğin önünde iki yol kalır, ya eşini meşru bir şekilde nikahı altında tutacak, birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacaklar ya da eşini sıkıntıya sokmaksızın, eziyet etmeksizin iyilikle bırakacak, bu da boşamanın üçüncü aşamasını oluşturur. Kadın bundan sonra hayatına yeni bir yön vermek üzere serbest kalır. Bu yasal düzenleme, somut olayları pratik çözümler ile karşılayan objektif bir düzenlemedir. Somut realiteleri göz ardı etmez. Çünkü böyle bir tutum hiçbir işe yaramaz. İnsanları yüce Allah'ın fıtratı dışına kaydırarak adeta yeniden yaratmak gibi bir saçmalığa girişmez. Bunun yanında insanı kendi halinde bırakmanın fayda getirmeyeceği durumlarda onu kendi haline de bırakmaz. Eğer erkek karısı ile geçinemiyorsa onu boşamasına karşılık olarak evliyken kendisine verdiği mehiri ya da diğer hediyeleri kısmen de olsa geri alamaz yalnız eğer kadın kocasından ayrılmak zorunluluğunu duyarsa kişisel duygularından kaynaklanan bir sebeple kocası ile birlikte yaşayamayacağını anlar ve kocasını sevmemesinin ya da ona karşı duyduğu nefretin tepkisiyle ya aile dirliği ya iffet veya edep kuralları bakımından Yüce Allah'ın çizdiği sınırları aşacağını hissederse bu durumda kocasından kendisini boşamasını isteyebilir, bunun için evlenirken kocasından almış olduğu mehri ve nafakaları tamamen ya da kısmen geri verebilir, böylece kocasının kasıtlı bir kusurundan kaynaklanmayan bu yuva yıkımını kısmen telafi edeceği gibi kendini Allah'a karşı gelmekten, onun sınırlarını çiğnemekten ve nefsine zulmetmekten koruyabilmekten bütün bunlar, İslam'ın, insanların karşısına çıkan bütün somut olayları ve durumları gözettiğini gösterir, İslam samimi kalplerin insan tarafından denetim altına alınamayacak olan duygularını göz önüne alır, kadını nefret ettiği bir hayatı sürdürmeye zorlamaz, bunun yanında erkeğin de hiçbir kusur işlemediği halde maddi zarara uğramasına göz yummaz. Bu hükmün pratiklik derecesini anlayabilmemiz için Peygamber Efendimiz dönemindeki bir uygulama örneğine dönerek bu tutarlı ilahi sistemin ne kadar ciddi, ne kadar anlayışlı, ne kadar iyi niyetli ve adaletli olduğunu somut bir şekilde görmemiz yerinde olur. İmam-ı Malik, ünlü eseri, Muvatta'da rivayet yolu ile edindiği bilgilere dayanarak şöyle bir olay anlatır. Ensar Müslümanlarından Habibe binti Sehel, Sabit B, Kaiz B, Şemmas'ın eşiydi. Peygamberimiz bir sabah namaza giderken evinin kapısı önünde alacak karanlıkta bu kadınla karşılaştı. Kim o? diye sorunca kadın, ben Habibe B, Sehlim diye karşılık verdi. Peygamberimiz, ne istiyorsun? diye sorunca, kadın, kocasını kast ederek, ben ve sabit be, Kayz artık bir arada yaşayamayız, dedi. Bir süre sonra kadının kocası geldi, peygamberimiz adama, eşin Habibe, aranızda olup bitenleri ayrıntılı biçimde anlattı, buyurdu, bu arada kadın, ya Resulallah, bana verdiklerinin hepsi yanımda, dedi, peygamberimiz, adama, verdiklerini ondan geri al, dedi, adam da verdiklerini geri aldıktan sonra kadın, eşinden ayrılarak ana babasının yanına gitti. Buhari aynı olay, Abdullah B. Abbas'a dayanarak şöyle anlatır, bir gün Sabit B. Kaiz B. Şemmas'ın eşi peygamberimize gelerek şunları söyledi, Ya Resulallah, ne ahlak ve ne de din açısından kusurlu bulmuyorum, fakat Müslüman olduktan sonra tekrar kafirliğe dalmak istemiyorum, peygamberimiz, kadına, mehir olarak sana verdiği hurma bahçesini ona geri veriyor musun, diye sordu, kadının, evet, demesi üzerine. Peygamberimiz, sabite dönerek, hurma bahçeni geri al ve onu boşa, buyurdu. Aynı olayın daha ayrıntılı bir rivayetine göre İbn-i Cerir, bir defasında sahabilerden İkrimeye halin, yani kadının isteği üzerine kocasından ayrılabilmesinin İslam'da yeri var mı, diye sordu ve ikrimeden şu cevabı aldı. Abdullah B. Abbas'dan işittiğime göre İslam'da ilk hal kararı Abdullah B. Ubey'in kız kardeşine uygulandı. Kadın, bir gün peygamberimize gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah, bundan böyle asla sabit ile aynı yasta baş koymam. Geçenlerde perdeyi aralayınca onu bir grup arkadaşı arasında eve gelirken gördüm. Adam o grubun içindekilerin en kara derilisi, en kısa boylusu, en çirkin yüzlüsü idi. Bunu üzerine kadının kocası, ya Resûlallah, ben ona en değerli malımı, hurma bahçemi verdim, öyleyse bahçemi geri versin, dedi, peygamberimiz, kadına, ne diyorsun, diye sorunca kadın, geri veririm, isterse daha fazlasını da veririm, diye cevap verdi, bunun üzerine peygamberimiz, onları birbirinden ayırdı. Bu rivayetlerin tümü şunu anlatıyor, Peygamberimiz, kadının psikolojik kaynaklı bir rahatsızlığını kabul etmiş, bu rahatsızlığın yok sayılmasını yararsız bir inkar saymış, kadını istemediği böyle bir hayata katlanmak zorunda bırakmayı doğru görmemiş, bu tür bir duygu tarafından gölgelenen bir karı koca hayatından hayır gelmeyeceğine karar vermiş ve bu problemi, ilahi sisteme uygun bir çözüme bağlamıştır, o ilahi sistem ki, insan fıtratına açık, pratik ve objektif biçimde karşılık veriyor, insan psikolojisine karşı, onun içinden geçen duyguların iç yüzünü kavrayan bir anlayışla tavır alıyor. Bu tür meselelerde ciddiliğin ve oyun peşinde olmanın, samimiyetin ve düzenbazlığın kriteri ve müeyyidesi takva, Allah korkusu olduğu için ayetin son cümlesi Allah'ın sınırlarını aşmaktan sakınmaya çağıran bir uyarı ile bağlanıyor. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, onları aşmayın, kimler Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Burada bir an durup aynı anlama gelen iki Kur'an ifadesi arasındaki ince farka değinmek istiyoruz, bu fark anlatılan şartlara paralel olarak karşımıza çıkıyor. Bu surenin daha önce incelediğimiz oruç konusunun işlendiği bir ayetin son cümlesi, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, sakın bu sınırlara yaklaşmayın, şeklinde sona eriyordu. Şimdi incelediğimiz ayetler demetinin uyarı cümlelerinden birinde ise, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, sakın bu sınırları aşmayın, buyuruluyor. Birinci cümlede, yaklaşılmama, uyarısı yapılırken, İkinci cümlede ''aşılmama'' uyarısı yöneltiliyor, acaba bu uyarı farklılığının sebebi nedir? İlk cümlenin öncesinde şehevi iç dürtülere getirilen yasaklardan söz ediliyordu, o ayeti bir daha okuyalım. Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı, onlar sizin, siz de onların örtüsü, elbisesisiniz, Allah sizin nefisleriniz tarafından aldatıldığınızı biliyordu, bunun için tevbelerinizi kabul, sizleri de affetti, şimdi artık eşlerinize serbestçe yaklaşın ve Allah'ın size yazmış olduğunu arayın, isteyin, tan yeri siyah ipliği beyaz iplikten ayır, RD edinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar sürdürün, mescidlerde itikafa girdiğinizde eşlerinize yaklaşmayın, bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır, onlara yaklaşmayın, Allah, ayetlerini insanlara böyle açık açık anlatıyor ki, yasaklardan sakınabilsinler. İçgüdü türünden yasakların çekim gücü son derece güçlü olduğu için bu konudaki uyarıda Allah'ın sınırlarına yaklaşılmasından kaçınılmasının vurgulanması gayet yerindedir. Çünkü eğer insan bu yasakların alanına yaklaşır ve çekim düzlemine girerse çekim güçleri karşısında iradesinin zayıf kalmasından korkulur. Ama bu ayette söz konusu olan alan, istemeyerek yapılan hareketlerin, çatışmaların ve sürtüşmelerin alanıdır. Burada bu çatışmaların herhangi bir aşamasında söz konusu sınırların önünde durulmamasından, bunların çiğnenmelerinden, aşılmalarından korkuluyor. Bu gerekçe ile sınırlara yaklaşılmaması uyarısı değil, sınırların aşılmaması uyarısı yöneltilmiştir. Çünkü şimdiki uyarı ortamı öbüründen farklıdır. Bu, değişiklikler gereklilikleri gözeten hayranlık uyandırıcı bir ifade inceliğidir. 230 eğer erkek bundan sonra karısını kesinlikle boşarsa bu kadın başkası ile evlenmedikçe artık kocasına helal olmaz, eğer sonraki koca, kadını boşar da Allah'ın sınırlarını gözeteceklerine inanırlarsa eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinin sakıncası yoktur, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, onları bilen topluluğa açık açık anlatıyor. Daha önce vurgulandığı gibi üçüncü boşama, bu evlilikte kısa vadede düzelmesi imkansız, köklü bir bozukluğun bulunduğunu kanıtlar, bu durumda eğer erkek boşama kararında ciddi ve kesin ise tarafların kendilerine birer yeni eş araması en doğru hareket olur, yok, eğer bu boşamalar, düşüncesizce bir an gelen parlamalar veya hakkın kötüye kullanılması sonucu verilen kararlar sonucu meydana gelmişse o zaman bu hakla bu şekilde oynanmasına bir sınır koymak gerekir. Çünkü bu hak bir emniyet sübabı, iyileştirilmesi imkansız bir rahatsızlığın zorunlu tedavisi olsun diye tanınmış, yoksa aptallığa ve ciddiyetsizliğe prim olarak tanınmamıştır. Bu durumda koca tarafından gerekli saygıyı görmeyen, tersine ayak altına alınan bu evlilik hayatının sona ermesi gerekir. Biri ortaya çıkıp diyebilir ki, bu durumdaki kadının günahı nedir ki, ciddiyetsiz ve sorumsuz bir erkeğin iki dudağı arasından çıkan bir söz yüzünden hayatı, güvenliği ve huzuru tehlikeye girsin, fakat insan hayatının somut bir olayı karşısında olduğumuz unutulmamalıdır. Peki eğer bu çözüm biçimini bir yana atarsak bu olayın çözümü nasıl olacak? Acaba eşi ile arasındaki ilişki ciddiyeti almayan, bu beraberliğe zerrece saygı duymayan böyle bir erkeği eşi ile bir arada yaşamaya zorlayarak ona mesela şöyle mi demeliyiz? Biz senin bu boşama kararını hiçe sayıyoruz. Onu tanımıyor, onaylamıyoruz. Bu kadın senin zimmetli eşindir, buyur, elinden tut, götür. Hayır, böyle bir tutum, gerek kadını ve gerekse karı-koca ilişkisini son derece hafife almak olur, İslam böyle bir şeye razı olmaz, o İslam ki kadına ve karı-koca ilişkisine saygı duyuyor ve bu ilişkiyi Allah'a ibadet düzeyine yükseltiyor. Böyle bir erkeğe verilmesi yerinde olan ceza şudur, adamı ilişkisini oyuncağa çevirdiği eşinden ayırırız, ilk iki boşamanın sonunda kadını gözden çıkardığı izlenimini bırakmış ise, yeni bir mehir belirleyerek nikah tazelemek zorunda tutarız ve üçüncü boşamadan sonra karısına yeni bir evlilik yapıp tekrar boşanmadıkça dönmesini kesinlikle yasaklarız, bu durumda kadına verdiği mehir de evlilik süresince verdiği hediyeler de elinden gitmiş olur, ayrıca onu boşama evrelerinin bekleme süreleri boyunca karısına nafaka vermekle yükümlü tutarız, önemli olan insan psikolojisinin somut gerçeklerini, hayatın realitelerini görmemizdir, yoksa gerçekler dünyasına ayak basmaksızın rüya aleminde kanatlanıp uçmak hüner değildir. Üçüncü boşamadan sonra hayatın normal akışı içerisinde kadın bir başka erkekle evlenir ve bu yeni koca kendisini boşarsa o zaman yeniden evlenmelerinin, ne kadın açısından ve ne de eski kocası açısından sakıncası yoktur, yalnız bir şartla. Eğer Allah'ın sınırlarını gözeteceklerine inanırlarsa, çünkü mesele arzulara uymak, içgüdülerin isteklerine karşılık vermek değildir, taraflar gerek bir araya gelmekte ve gerekse ayrılmakta nefisleri, cinsel içgüdüleri ve arzuları ile baş başa bırakılmış değillerdir, ortada, gözetilmesi gereken Yüce Allah'ın sınırları vardır, bu öyle bir hayat çerçevesidir ki, eğer bunun dışında kalınırsa artık Yüce Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu hayat yaşanamaz. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, Allah onları bilen topluluğa açık açık anlatıyor. Yüce Allah'ın, bu sınırlarını belirsiz ve meçhul bırakmaması, tersine bunları Kur'an'da net bir biçimde belirlemesi onun kullarına yönelik bir rahmetidir. O bu sınırlamalarını, bilen insan topluluğuna, anlatıyor. Çünkü gerçek anlamda bilgi sahipleri bu sınırları bilirler ve onların önünde dururlar, bunun tersi ise iğrenç bir cahillik ile kör bir cahiliye düzeninden başka bir şey değildir. Daha sonraki iki ayette Yüce Allah'ın birbirlerinden ayrılmış eşlere yönelik direktifi geliyor, bu direktif onları, boşandıktan sonra her durumda iyiliğe, hoşgörüye ve meşru sınırlar içinde kalmaya çağırıyor. 231 kadınları boşayıp da bekleme sürelerini doldurdukları zaman ya onları meşru biçimde tutun ya da yine meşru biçimde bırakın, sakın onlara zarar vererek Allah'ın sınırlarını çiğnemek amacı ile kadınları alıkoymayın, kim bunu yaparsa kendine yazık etmiş olur, Allah'ın ayetlerini alaya almayın, Allah'ın size bağışladığı nimetleri ve öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırınızdan çıkarmayın, Allah'tan korkun ve O'nun her şeyi bildiğini bilin. 232 kadınları boşayıp da bekleme sürelerini doldurdukları zaman eğer daha önceki kocaları ile meşru biçimde anlaşırlarsa evlenmelerine engel olmayın, bu, içinizdeki Allah, a ve ahiret gününe inananlara yönelik bir öğüttür, bu sizin hesabınıza en temiz ve en iffetli yoldur, Allah bilir, fakat siz bilemezsiniz. Evlilik hayatının havasına meşruluk, iyilik ve güzellik egemen olmalıdır. İster bu hayat sürsün, isterse ipleri kopmuş olsun, bu durum değişmemelidir. Üzme ve sıkıntıya sokma niyeti, bu hayatın unsurları arasına girmemelidir. İnsanları bunalımlara sürükleyen ayrılık ve boşanma durumunda böylesine yüksek düzeyli bir hoşgörünün var olabilmesi için mutlaka yeryüzü hayatının şartlarına bağımlı olmayan yüce bir unsur, Vicdanları kinlerden ve kıskançlıklardan uzak ve yüksek tutan, hayat ufkunu ve perspektifini yaşanılan anın ve somut şeylerin ötelerine doğru genişleten bir faktör gereklidir. Bu, yüce Allah'a ve ahiret yününe inanma faktörüdür. En büyük nimet olan iman nimetinden vücut sağlığına ve kendisine bahşedilen çeşitli rızıklara kadar Allah'ın sayılamayacak derecedeki nimetlerini ancak bu imanı kalbinde taşıyan bir mümin hatırına getirebilir, yine ancak bu unsuru barındıran insan Allah korkusunu kalbinde taze tutar ve başarısızlıkla sonuçlanan evliliğinin, elinden çıkan nafakanın karşılığını ondan bekler, işte burada, halen devam eden ya da ipleri kopmuş evlilik hayatına meşruluğun, iyiliğin ve güzelliğin hakim olması gerektiğini anlatan bu iki ayet, bu yüce unsuru zihinlerde canlandırmak istiyor. Cahiliye döneminde kadın, cahiliye düzeninin kabalık ve sapıklığına denk düşen baskı ve sıkıntılarla karşı karşıyaydı. O daha küçük bir çocuk iken bu baskılar kendini gösterir, kimi zaman da diri diri toprağa gömülürdü. En şanslı zamanında horlama, sıkıntı ve ezilmişlik altında yaşardı. Evlendiği zaman kocasının mallarından bir mal sayılır. Dahası, deveden ve attan daha ucuz, daha değersiz tutulurdu. Bu kıntı ve baskılar boşanınca da şiddeti artarak sürerdi Çünkü eski kocası razı olup izin vermedikçe evlenmesi engellenirdi ba da eski kocasına yeniden dönmek ister Fakat bu dönüşüne bu defa ailesi karşı çıkardı genellikle de hor aşağılık ve önemsiz görülürdü toplumsal konumu o günün dünyasına egemen olan diğer cahiliye toplumlarındaki kadın konumu ile tıpatıp aynıydı Sonra İslam geldi ve kadının hayatına bazı örneklerini yukarıdaki ayetlerde gördüğümüz ılık rüzgarların serinliğini estirdi. Gelir gelmez ona yönelik bakış açısının düzeyini yükselterek kadın ile erkeğin yüce Allah tarafından yaratılan aynı nefs bütününün ayrılmaz birer parçası olduklarını ilan etti. Gelir gelmez iyi niyetle sürdürülen karı koca ilişkilerini ibadet mertebesine yükseltti. Şunu da belirtelim ki Kadın bu hakların hiçbirini istemiş değildi, hatta daha önce onların varlığından bile haberi yoktu, bu hakların hiçbirini erkek de istememişti, istemek bir yana onlar aklının ucundan bile geçmiş değildi, bu haklar her iki cinse ve tüm insanlığın toplumsal hayatına Yüce Allah'ın karşılıksız bir keremi, bir rahmeti olarak bağışlanmıştı. Kadınları boşayıp da bekleme sürelerini doldurdukları zaman ya onları meşru biçimde tutunuz ya da yine meşru biçimde bırakınız, sakın onlara zarar vererek Allah'ın sınırlarını çiğnemek amacı ile kadınları alıkoymayınız. Buradaki, bekleme süresini doldurmaktan maksat, bir önceki ayette anlatılan bekleme süresinin sonuna yaklaşmaktır. Bu sürenin sona ermesine doğru erkek iyi geçinmek niyeti ile ve meşruluk sınırları içinde kalarak kadına dönecek ki kadını iyilikle tutmak bu demektir ya da bekleme süresinin dolmasını bekleyerek kadının kendisinden kesinlikle umut kesmesini sağlayacak ki kadını iyilikle salıvermek, bırakmak bu anlamda. Anlama gelir. Bu arada erkek, kadını sıkıntıya sokmayacak, ondan boşama karşılığında fidye istemeyecek ve istediği erkekle evlenmesine engel olmayacaktır. Sakın onlara zarar vererek Allah'ın sınırlarını çiğnemek amacı ile kadınları koymayın. Bu tutumun tipik bir örneğini, eşine karşı takındığı tutumu az yukarıda naklettiğimiz ensardan bir Müslümanın karısına söylediği, vallahi, seninle ne bir daha bir araya gelirim ve ne de senden ayrılırım, biçimindeki sözlerde okumuştuk, İşte bu, kadını iyi olmayan biçimde tutmak, zarar vermek amacı ile alıkoymak, tır ki, İslam'ın hoşgörüsü buna razı olamaz, nitekim bu, zarar verme amaçlı alıkoyma uygulaması, incelemekte olduğumuz ayetlerde tekrar tekrar yasaklanmaktadır. Çünkü, örneklerinin çokluğundan da anlaşıldığı gibi bu tutum, o günün Arap toplumunda yaygındı, ayrıca İslam'ın eğitiminden geçmemiş ve imanın yüceltici desteğinden yoksun kalmış her toplumda, her sosyal ortamda bu tip kötü uygulamaların yaygınlaşması doğaldır. Burada Kur'an-ı Kerim, en soylu duyguları uyarıyor, aynı anda hem Allah'tan utanma duygusunu ve hem de Allah korkusu bilincini birlikte harekete geçiriyor, arkasından bütün bu psikolojik etkenleri, vicdanları cahiliye gelenekleri ile bu zihniyetin tortularından kurtararak elinden tutup yükseltmeyi hedeflediği onurlu ve yüce düzeye çıkarmak üzere seferber ediyor.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 Boşanmış kadını, ona zarar vermek, haklarından yoksun bırakmak amacı ile oyalayan, alıkoyan kimse kendine yazık eder, çünkü o kadın da kendi nefsinden türemiş bir kardeşidir, buna göre ona zulmetmekle aynı zamanda kendine zulmetmiş olur, ayrıca nefsini günaha sürüklediği için ve Allah'a itaat etmekten alıkoyduğu için de nefsine zulmetmiş olur, bu, ayette vurgulanan birinci noktadır. Yüce Allah'ın aile dilliğine ve boşamaya ilişkin ayetleri son derece açık, hedefi belirgin ve ciddidir. Bu ayetler aile hayatını düzene koymayı, onu doğruluk ve ciddiyet temelleri üzerine oturtmayı amaçlar, erkek, bu ayetleri kadına zarar vermek, onu sıkıntıya sokmak amacı ile kullanmaya kalkışabilir. Bu maksatta Yüce Allah'ın emniyet sübabı ve rahatlasınlar diye tanıdığı bazı kolaylık imkanları ile oynayabilir. Bu arada Yüce Allah'ın karı-koca hayatını yeniden kurmak, düzeltmek için erkeğe tanıdığı eşine dönme yetkisini kadını baskı altında tutmanın, onu mutsuz etmenin aracı olarak kullanabilir. Ama bu söylediklerimizden sadece birini yapması dahi Yüce Allah'ın ayetlerini alaya alması anlamı taşır. Bu da günümüzde Müslüman olduğunu iddia eden cahiliye karakterli İslam, toplumlarında gördüğümüz tutumdur. Bu sahte İslam Toplumlarında fıkıh kolaylıkları baskı, hile ve fesat aracı olarak kullanılıyor. Bu amaç dışı kullanımların en kötü örneğini de boşama yetkisinin kötü niyetli kullanımı oluşturuyor. Yüce Allah'tan hiç utanmadan onun ayetleri ile alay edenlere, onları arzularının oyuncağı haline getirenlere yazıklar olsun. Okuduğumuz ayetler, Müslümanlara Allah'ın nimetlerini, kendilerine öğüt vermek amacı ile indirilen kitabı ve hikmeti hatırlatmakla utanma ve nimetleri itiraf etme duygularını uyarmayı amaçlıyorlar. O günün Müslümanlarına Allah'ın kendilerine yönelik nimetlerini hatırlatmak, hayatlarının tüm alanlarını etkilemiş olan somut ve geniş çaplı gelişmelerin anılarını tazeleyici bir nitelik taşıyordu. İlk Müslümanların öncelikle hatırlayacakları ilahi nimet, doğrudan doğruya bir ümmet sıfatıyla varlık sahnesine çıkarılmaları idi, gerek kentlerde ve gerekse çöllerde yaşayan Araplar İslam'dan önce ne idiler ki, onlar adı anılmaya değer bir varlık değillerdi, dünya onları ne tanıyordu ne de varlıklarından haberdardı, o dönemde Araplar ne ağırlığı ve ne de değeri olmayan bölük pörçük gruplar halinde yaşıyorlardı, İnsan verecek hiçbir şeyleri yoktu ki, başkaları tarafından tanınsınlardı. Hatta onların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şeyleri bile yoktu, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şeyleri yoktu, ne maddi ne de manevi hiçbir şey, bir defa son derece perişan bir yoksulluk içinde yaşama savaşı veriyorlardı, yalnız aralarında küçük bir azınlık refah içinde yaşıyordu, ama bu refah son derece kaba, basit, seviyesiz bir refahtı, tıpkı inlerinde av etleri yığılmış, buna rağmen aç duran yırtıcı Hayvanların refahı gibi. Onlar aynı zamanda akıl, ruh ve duygu yoksulu idiler, inançları basit, saçma ve derme çatma idi, hayat düşünceleri ilkel, geri ve dar ufuklu idi, hayattaki amaçları yağma amaçlı baskınlar, acımasız vuruşmalar, eğlence, içki, kumar, kısacası küçük ve basit zevklerden ibaretti. Onları bu karanlık kuyudan çıkarıp kurtaran İslam oldu, hatta onları yeniden var etti, onlara bütün insanlık tarafından tanınmalarını sağlayacak derecede, önemli bir varoluş bağışladı, onlara insanlığa aktarabilecekleri değerler sundu, onlara varlık alemini daha önce hiçbir inanç sisteminin yorumlayamadığı doyuruculukta yorumlayabilen kapsamlı ve büyük bir inanç sistemi iletti, bu inanç sistemi onlara tüm insanlığın baş ve seviyeli önderleri olma imkanını verdi. Ayrıca bu inanç sistemi onlara orijinal bir kişilik kazandırdı. Böylece daha önce varlıklarından hiçbir yerde söz edilmezken bu inanç sistemi sayesinde dünya milletleri ve devletleri arasında seçkin bir yer elde ettiler. Bunun yanı sıra bu inanç sistemi onlara güç verdi. Dünya onları bu güçle tanıdı ve hesaba katmak zorunda kaldı. Oysa daha önce ya çevrelerinde ki imparatorlukların köleleri ya da hiç kimse tarafından fark edilmeyecek derecede hesap dışı idiler. İslam onlara servet de verdi, dünyanın dört bir yanına yönelik fetihler sayesinde zengin oldular, bütün bunlardan daha önemli olarak İslam onlara her alanda barış sundu, gönüllerine, evlerine ve içinde yaşadıkları topluma barış getirdi, onlara kalp huzuru, gönül rahatlığı, vicdan dirliği, sistem ve yol istikrarı bağışladı, onlara onurlu ve yüksek seviyeli bir bakış açısı kazandırdı, onlar yeryüzünün çeşitli bölgesinde, Yolunu şaşırmış cahiliye toplumlarına bu açıdan bakıyor ve Yüce Allah'ın hiç kimseye vermemiş olduğu bir nimeti kendilerine verdiğini somut bir biçimde görüyorlardı. Bundan dolayı yüce Allah okuduğumuz ayette onlara nimetlerini hatırlatınca onlar fazla bir uğraşa gerek kalmadan kendi hayatlarında gerçekleşen gelişmelerin anılarını tazeliyorlardı. Çünkü onlar cahiliye dönemini ve arkasından İslam'ı bizzat kendi hayatlarında yaşayan bir kuşaktı. Ancak insanın tasarlama kapasitesini aşan bir olağanüstülüğün gerçekleştirebileceği uzun süreli bir geçiş döneminin, bir devrim süreci canlı şahitleriydi onlar. Onlar bu nimeti, Yüce Allah'ın kendilerine indirdiği öğüt dolu kitapta ve hikmette somutlaşmış olarak hatırlıyorlardı. Kur'an-ı Kerim, onlara size indirilen, buyuruyor, kendilerine ikinci şahıs, muhatap, zamiri ile sesleniyordu. Bu ifade onlara bağışlanan nimetinin büyüklüğünü, özverinin hesapsız bolluğunu ve nimetin kendi kişiliklerine içice girmiş niteliğini duyuruyordu. Yüce Allah onlara bu ayetleri peyderpey indiriyor ve bu ayetlerden ilahi sistem oluşuyordu, bu sistemin bir parçası da sosyal hayatın temeli olan aile kurumuna ilişkin hukuk düzeniydi. Daha sonra bu ayette onların kalplerine ikinci ve son bir uyarının esintilerini yansıtıyor, bu uyarı onları Allah korkusu ile titretiyor ve kendilerine onun her şeyi bildiğini hatırlatıyor. Allah'tan korkun ve O'nun her şeyi bildiğini bilin. Böylece Allah'tan utanma ve O'na şükretme bilincinden sonra korku ve sakınma bilinci harekete geçiriliyor, bu bilinç vicdanı avuçları içine alarak hoşgörü, nezaket ve sorumluluk yolunda ilerletiyor. Bir sonraki ayet, bekleme süresi dolan boşanmış kadının meşru biçimde uyuşmaları halinde tekrar eski kocasına dönmesine engel olunmasını yasaklıyor. Kadınları boşayıp da bekleme sürelerini doldurdukları zaman eğer daha önceki kocaları ile meşru biçimde anlaşırlarsa tekrar evlenmelerine engel olmayın. Tirmizi'nin verdiği bilgiye göre Peygamberimiz zamanında Makil B. Yasar'ın kız kardeşi bir Müslümanla evlenmişti. Bu evlilik bir süre devam ettikten sonra adam, Makil'in kız kardeşini boşadı ve bekleme süresi içinde de bir daha eşine dönmedi. Fakat bir süre sonra karşılıklı olarak birbirlerine dönmek istediler. Bunun üzerine adam, eski karısına tekrar talip oldu. Ama Makil'in adama verdiği cevap şu oldu. Çakoğlu alçak, seni adam yerine koyarak kız kardeşim ile evlendirdim, sen ise onu boşadın, vallahi, o sana bir daha hiç dönmeyecek. Fakat kocanın hanımına ve kadının da eşine olan ihtiyacını herkesten iyi bilen Yüce Allah bu, olay üzerine, kadınları boşayıp da bekleme sürelerini doldurdukları zaman, diye başlayıp, Allah bilir, fakat siz bilmezsiniz, diye sona eren, yukarıdaki ayeti indirdi. Makil, bu ayeti duyunca, Rabbimin emri başım gözüm üzerine, diyerek hemen adamı çağırdı ve kendisine, onu sana veriyorum, tekrar evlenebilirsiniz, dedi. Yüce Allah'ın kalplerin samimi arzularını böylesine müşfik bir yaklaşımla karşılaması, onun kullarına yönelik merhametinin bir yönünü açığa çıkarır, ayette genel olarak Allah'ın kullar hesabına dilediği kolaylaştırma, Kur'an kaynaklı sistemin Müslüman cemaati uyguladığı eğitim metodu, insanların hayattaki bütün somut problemlerine her durumda cevap veren bu tutarlı sistem aracılığı ile Müslümanlara bağışladığı nimetin geniş çaplılığı gözler önüne seriliyor. Bu ayette, uyarı ve yasaklamanın arkasından, ayrıca Müslümanların kalpleri ve vicdanları da harekete geçirilmek isteniyor. Bu, içinizdeki Allah'a ve ahiret gününe inananlara yönelik bir öğüttür. Bu sizin hesabınıza en temiz ve en iffetli yoldur. Allah bilir, fakat siz bilmezsiniz. Bu ilahi öğüdü kalplere ulaştıracak olan temel faktör, Allah'a ve ahiret gününe imandır. Eğer kalpler, şu yeryüzünden daha geniş ufuklu bir aleme bağlı olursa, alışverişlerinde Allah'ı ve O'nun hoşnutluğunu ön planda tutarlarsa, Yüce Allah'ın daha arın ve daha temiz olanı dilediğinin bilincinde olurlarsa bu durum müminleri doğal olarak Allah'ın uyarısına olumlu karşılık vermeye teşvik eder gerek kendileri ve gerekse toplumları hesabına arınmışlığı ve temizliği ganimet bilmelerini sağlar Eğer kalpler kendileri için bu yolu seçenin insanların bilmedikleri şeyleri bilen bir merci olduğunu somut bir algı biçiminde kavrarlarsa bu da onların gönül rızası ile bu tercih benimsemeye kalplerini elverişli hale getirir. Böylece ayet, bu meseleyi tümü ile ibadet düzeyine yükseltip yüce Allah'a bağlıyor, onu yeryüzü lekelerinden, sosyal hayatın iğrençliklerinden, boşanma ve ayrılık havasının kaçınılmaz gerginlik ve kutuplaşmalarından arındırıyor. Anne-baba ve çocuk, aşağıdaki hüküm, boşanma olayından sonra çocukların emzirilmesi meselesine ilişkindir. Aile hukuku, eşler arasında boşanmadan sonra bile sona ermeyecek olan ilişkiye, yani her ikisinin ortak katkısı ile meydana gelen ve ikisini de birbirine kopmaz bağlarla bağlayan çocuk meselesine mutlaka açıklık getirmelidir. Ana baba birlikte yaşayamaz duruma gelince her ikisine de ait olan bu yavruya tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak belirli ve ayrıntılı garantiler sağlanmalıdır. 233 emzirme süresini tamamlamak isteyen anneler, çocuklarını tam 2 yıl emzirirler, annenin yiyecek ve giyeceklerini geleneklere uygun biçimde sağlamak, babanın görevidir, hiç kimseye kapasitesi dışında bir görev yüklenemez, ne anne ve ne de baba çocuğu yüzünden zarara sokulmaz, bu yükümlülüğün aynısı mirasçıya da düşer. Eğer ana-baba konuşup anlaşarak ortak rızaları ile çocuğu memeden kesmek isterlerse hiçbirine sorumluluk düşmez, eğer çocuklarınıza süt annesi tutmak isterseniz, vereceğiniz ücreti geleneklere uygun olarak ödediğiniz takdirde üzerinize sorumluluk düşmez. Allah'tan korkun ve Allah'ın yaptıklarınızı gördüğünü bilin. Boşanmış bir annenin emzikli çocuğuna karşı görevi vardır, Allah bu görevi, bizzat omuzlarına yüklemiş ve bunu onun fıtri özelliğine ve şefkatine bırakmamıştır, çünkü karı koca uyuşmazlığı annedeki bu nitelikleri bozabilir ve o zaman bunun zararını körpe yavru çeker, bundan dolayı Allah, bu yavrunun bakımını garantiye bağlıyor ve bu görevi anasının omuzlarına yüklüyor, çünkü Allah insanları, onların kendilerini düşün düklerinden daha çok düşünür, onlara karşı ana babalarından daha iyilik sever ve daha şefkatlidir. Yüce Allah, anneyi yeni doğan çocuğunu iki tam yıl emzirmekte yükümlü tutuyor, çünkü o, bu sürenin çocuğun organik ve psikolojik sağlığı açısından ideal bir süre olduğunu biliyor, bu yüzden emzirme süresini tamamlamak isteyen anneler, kayıtlamasını getiriyor. Günümüzün bilimsel araştırmaları, çocuğun biyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişimi için iki yıllık emzirme süresinin gerekli olduğunu ortaya koymuşlardır. Fakat Yüce Allah'ın, Müslüman cemaate yönelik nimeti, onları bu gerçeği bilimsel tecrübeleri ile öğreninceye kadar bekleme zorunluluğundan kurtarmıştır. Çünkü ilk evresi çocukluk olan ortak insanlık hazinesi, bu uzun tecrübe döneminin bilgisizliğine, bu bilgisizlik çarkının öğütücü dişlilerine bırakılacak derecede önemsiz değildir. Yüce Allah kullarına, özellikle şefkate ve bakıma muhtaç olan çaresiz yavru karşı merhamet sahibidir. Annenin, Yüce Allah tarafından omuzlarına yüklenen bu göreve karşılık çocuğun babası üzerinde de bazı hakları vardır. Bu haklar babanın, geleneklere uygun biçimde ve tatlılıkla kadının yiyeceğini ve giyim kuşamını sağlamasıdır. Bu görevde karı ile kocanın her ikisi de ortaktır. Her ikisinin de bu meme çağındaki yavruya karşı sorumlulukları vardır. Annesi bu yavruya sütü ve bakımı ile yardımcı olacak, babası da kendisidir kendisini çocuğunun bakımına adamış olan annenin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayacaktır, böylece her ikisi de güçlerinin sınırları içinde görevlerini yerine getirmiş olurlar. Hiç kimseye kapasitesi dışında bir görev yüklenmez. Ayrıca ana-babadan biri çocuğu karşı tarafa zarar vermek için koz ya da bahane olarak kullanmamalıdır. Ne anne ve ne de baba çocuğu yüzünden zarara sokulamaz. Buna göre baba, anneyi tehdit ederek çocuğa karşılıksız biçimde meme vermesini sağlamak için kadının çocuğuna karşı beslediği sevgiyi, şefkati ve özlemi istismar edemeyeceği gibi kadın da erkeğin çocuğuna yönelik babalık duygularını ve sevgisini yüklü maddi karşılıklar elde etmek amacı ile kötüye kullanamaz, sömüremez. Eğer baba ölürse çocuğuna karşı taşıdığı yükümlülükler, sorumluluk alabilecek mirasçısına geçer. Bu yükümlülüğün aynısı mirasçıya da düşer. Böyle bir durumda ölen babanın mirasçısı, emzikli annenin yiyecek ve giyecek masraflarını geleneklere göre ve tatlılıkla karşılamakla yükümlüdür, böylece aile içi dayanışma gerçekleşmiş olur, bu dayanışmanın yarısı miras almakla ve öbür yarısı ölen kişinin geride bıraktığı yükümlülüklerini üstlenmekte yerine gelir. Böylece babası ölen çocuk perişan olmaz çünkü her ihtimal karşısında hem kendisinin hem de annesinin hakları teminat altındadır. Ayeti Celile çocuğun ve annesinin bakım ve geçimini bu şekilde sağlama bağladıktan sonra emzirme ile ilgili diğer ayrıntıları sonuca bağlamaya geçiyor. Eğer ana baba konuşup anlaşarak, ortak rızaları ile çocuğu memeden kesmek isterlerse hiçbirine sorumluluk düşmez. Yani eğer ana ile baba ya da ana ile babanın yetkili mirasçısı çocuğu iki yıllık süre dolmadan önce memeden kesmek isterlerse, çocuğun sağlığı ile ilgili ya da başka bir sebeple böyle bir karara varmayı uygun görmüşler ise bu karar yüzünden sorumlu olmazlar. Yalnız bu kararı, bakımı omuzlarına yüklenmiş, gözetim yükümlülüğü sırtlarına bindirilmiş olan kişiler, meme çağındaki yavrunun iyiliğini düşünerek ve aralarında konuşulmuşlar anlaşarak karşılıklı gönül rızası ile vermiş olmalıdırlar. Bunun yanı sıra eğer baba, çocuğuna ücretli süt annesi tutmak isterse, eğer çocuğun yararı bu yoldan gerçekleşiyorsa, tutulacak süt annesinin ücretini tam olarak vermek ve ona karşı iyi davranmak şartı ile bu isteğini yerine getirebilir. Eğer çocuklarınıza süt tutmak isterseniz, vereceğiniz ücreti geleneklere uygun olarak ödediğiniz takdirde üzerinize sorumluluk düşmez. Burada sözü edilen ücreti tam ödeme şartı, tutulan süt annenin çocuğa müşfik davranmasının, onun bakım ve gözetimi hususunda titizlik göstermesinin teminatıdır. Ayet, sonunda meseleyi tümü ile takvaya, o köklü ve ince bilince bağlıyor, o bilinç ki, ona havale edilen şeyler, onsuz gerçekleşemeyecek şeylerdir. Allah'tan korkun ve Allah'ın yaptıklarınızı gördüğünü bilin. Bu bilinç, ayetin sonunda seslendirilen ağırlıklı teminattır, aslında tek gerçek teminat budur. DUL kadınlar. Boşanmış kadınlara ve boşanmanın arkada bıraktığı somut problemlere ilişkin yasal düzenlemeler açıklandıktan sonra kocası ölen kadınlara, bunların bekleme sürelerine, bekleme sürelerinin dolmasından sonra kendilerine yapılacak evlenme tekliflerine ve bekleme süresi içinde bu tekliflerin çıtlatılmasına ilişkin hükümlerin anlatılmasına geçiliyor. 234 aranızdan ölenlerin geride bıraktıkları eşleri 4 ay, 10 gün kendilerini gözetim altında tutarlar, bu sürelerini doldurduklarında meşru olarak yaptıklarından dolayı siz sorumlu tutulmazsınız, hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu bilir. 235 bu durumdaki kadınlara ima yolu ile evlenme teklif etmenizin ya da bu arzuyu içinizden geçirmenizin hiçbir sakıncası yoktur. Allah sizin onları hatırınızda tutacağınızı biliyor. Söyleyeceğiniz uygun sözler dışında sakın onlarla gizlice buluşmak üzere sözleşmeyin ve gerekli bekleme süresi dolmadıkça sakın nikah kıymaya girişmeyin. Allah'ın içinizden geçen duyguları bildiğini bilin, ondan çekinin ve bilin ki, O, günahları bağışlar ve halimdir kocaları ölen, dul, kadınlar gerek kendi akrabaları gerek kocalarının yakınları ve gerekse toplumun bütünü tarafından ağır baskılar görürlerdi, İslam öncesi Arap geleneklerine göre kocası ölen bir kadın bir yıl boyunca bakımsız bir hücreye kapanır, en çirkin elbiselerine bürünür, hiçbir temiz şeye, hatta hiçbir şeye el süremezdi, bir yıl sonra kapandığı hücreden çıkınca cahiliye zihniyetinin saçmalığına denk düşen bir takım saçma gelenekleri yerine getirmek zorunda tutulurdu, deve pisliği avuçlayıp atmak, eşek ve koyun türünden hayvanlara binmek gibi. İslam gelince dul kadının üzerindeki bu baskıyı hafifletti, daha doğrusu onu tümüyle omuzlarından kaldırdı. Kocasını kaybetmiş olmanın acısı ile birlikte aile baskısına, şerefli bir hayata kavuşma kapısının yüzüne kapanmasına, yeni bir güvenli aile hayatının yoksunluğuna katlanmasına meydan vermedi. Eğer hamile değilse bekleme süresinin 4 ay 10 gün olmasını kararlaştırdı. Eğer hamile ise hamileliği sonunu bekleyecektir, görülüyor ki, onun bekleme süresi, boşanmış kadınların bekleme süresinden biraz daha uzundur, bu süre içinde hem rahminde çocuk olup olmadığını kesinlikle öğrenir ve hem de eşi ölür ölmez evinden ayrılacak olsa incinecek olan kocasının yakınlarının yaslı duygularını hafifletmiş olur, yine bu süre içinde ağırbaşlı elbiseler giyer, evlenme teklifi almak arzusu ile aşırı derecede süslenmeye mekten kaçınır bu süre sona erince ne kendi ailesinden ve ne de ölmüş kocasının akrabalarından hiç kimse ona karışamaz, artık tam bir özgürlükle Allah'ın şeriatını gözeten bir meşruluk içinde kendisine uygun göreceği her şerefli davranışa girişebilir. Bu arada Müslüman bir kadına mubah olacak biçimde süslenebilir, yeni evlilik teklifi alabilir ve istediği kimse ile evlenebilir, artık onun yoluna ne köhnemiş eski gelenekler ve ne ne de sahte şeref kompleksi dikilebilir, bundan böyle Allah'tan başka hiç kimsenin gözetimi ve denetimi altında değildir. Hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu bilir. İşte dul kadının durumu bu, ayetin bundan sonraki kısmında bekleme süresi içinde bu dul kadınlara karşı ilgi duyan, onlarla evlenmeye niyetlenen erkeklere dönülerek kendilerine, fertlere ve topluma ilişkin nezaket kurallarına uymaları, duygulara ve heyecanlara saygılı olmaları, aynı zamanda verecekleri kararın beraberinde getireceği ihtiyaçları, yarar ve zararları da göz önüne getirmeleri telkin ediliyor. Bu durumdaki kadınlara ima yolu ile evlenme teklif etmenizin ya da bu arzuyu içinizden geçirmenizin hiçbir sakıncası yoktur. Dul kadın, bekleme süresi içinde henüz içinde canlı duran hatıralarla ve ölen kocasının ailesinin acılı duyguları ile iç içedir, bunların yanı sıra ileride kesinlik kazanabilecek ya da kesinlik kazanmış olan ve doğuma kadar bekleme yükümlülüğü getiren hamilelik problemiyle karşı karşıyadır, bütün bu gerekler, yeni bir evlilikten söz etmeyi engeller, çünkü böyle bir konuyu ele almanın henüz zamanı gelmemiştir, ayrıca böyle böyle bir konuşma duyguları incitir, hatıraları rencide eder. Bu gerekçeler göz önüne alınmakla birlikte, dul kadına ima yolu ile açıktan açığa değil talip olma girişimi mübah sayılmış, kadının süresi dolduktan sonra eş olarak istendiği anlamına çekebileceği, dolaylı bir çıtlatma ifadesinin serbest olduğu belirtilmiştir. Buhari'nin Abdullah B. Abbas'a dayandırarak belirttiğine göre ayette sözü edilen dolaylı yoldan kadına talip olma girişiminden maksat evlenmek istiyorum, bir kadına ihtiyacım var, iyi bir kadının elime geçmesini isterim gibi sözler söylemektir. Bu arada bir erkeğin bu dul kadına açıktan söylemediği ve dolaylı bir yolla çıtlatmadığı bir arzuyu kalbinde taşıması da serbest kılındı, çünkü insan iradesinin bu tür iç arzuları denetim altına alamayacağını Yüce Allah herkesten iyi bilir. Allah, sizin onları hatırınızda tutacağınızı biliyor. Yüce Allah, dul kadına dolaylı ifadeler aracılığı ile talip olmayı ve bununla ilgili arzu duymayı şunun için serbest bıraktı, çünkü bu istek aslında helal olan, özü itibarı ile mubah olan fıtri bir eğilimin sonucu olur, sadece bir takım özel şartlar, bu konuda somut adım atılmasını bir süre ertelemeyi gerektiriyor. O kadar, İslam fıtri eğilimleri yok etmeyi değil, onları arındırmayı amaçlar, içgüdüleri bastırmayı değil, Denetim altına almayı ister, bu gerekçe ile bu konuda sadece duygu arınmışlığına ve vicdan temizliğine ters düşecek davranışları yasaklamakla yetiniyor. Sakın onlarla gizlice buluşmak üzere sözleşmeyin, randevulaşmayın, yani dul kadınlara, dolaylı sözlerle talip olmanızın ya da içinizden bu yolda arzu beslemenizin hiçbir sakıncası yoktur. Sakıncalı olan davranış, bekleme süreleri dolmadan onlarla gizlice buluşarak evlenme teklifinde bulunmanızdır. Böyle bir girişim hem şahıslara ilişkin edep kurallarına aykırı davranmak, hem ölü kocanın hatırasını rencide etmektedir ve hem de dul kadının hayatının bu iki dönemi arasında ayırıcı bir sınır olsun diye bekleme süresini yasallaştırmış olan Yüce Allah'a karşı saygı eksikliğine düşmek anlamına gelir. Yalnız onlara uygun sözler söyleyebilirsiniz. Ayıp anlam taşımayan, müstehcen olmayan ve bu hassas duruma ilişkin olarak açıklanan ilahi sınırlamaları aşmayan edepli sözler. Gerekli bekleme süresi dolmadıkça sakın onlarla nikah akletmeye niyetlenmeyin. Dikkat edersek Yüce Allah burada onlarla nikah akdi yapmayın demiyor. Onun yerine sakındırma dozu daha yüksek bir ifade kullanarak onlarla nikah akletmeye niyetlenmeyin buyuruyor. Yani burada yasaklanan şey nikah akdetme eylemini meydana getirecek olan karardır. Bu yoldaki niyettir. Bu ifade Yüce Allah'ın daha önce okuduğumuz bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın uyarısı ile aynı tüm dendir ve son derece esprili ince bir anlam taşır. Allah'ın içinizden geçen duyguları bildiğini bilin ve ondan çekinin. Burada yasal düzenlemeler ile gönüllerdeki duyguların iç yüzünden haberdar olan Allah korkusu arasında sıkı bir ilişki kuruluyor, kadın-erkek arası ilişkilerden, son derece duyarlı, kalpleri birbirine bağlayan ve vicdanlar üzerinde egemenlik kuran bu nazik ilişki türünde gizli duyguların ve kalplerin bir köşesinde yer bulan kuruntuların son derece ağırlıklı bir önemi vardır, buna göre Yüce Allah'ın gönüllerde iz bırakan bu gizli duyguları oldukları gibi bildiği inancından kaynaklanacak çekingenlik duygusu, şer'i hükümlerin uygulanması konusunda yasal müeyyidelere eşlik eden son teminattır. İnsan vicdanı korku ve sakınma duygusu ile ürperince, takva ve çekinme duygusu ile titreyip feryat edince bir süre sonra durulur, içine huzur, yüce Allah'ın affediciliğine, hoşgörüsüne ve bağışlayıcılığına dönük güven dolar. Bilin ki, Allah, günahları bağışlar ve halimdir. Affedicidir, Allah duygusu ile dolu olan ve gizli duyguların günahkar niteliğinden çekinen kalplerin günahlarını bağışlar, halimdir, cezalandırmakta acele etmez, günahkar kulun tevbe edeceği ihtimalini göz önüne alarak bir süre bekler. Z-İ-F-A-F öncesi boşanma ve m e h r daha sonraki iki ayette hiç cinsel ilişkiye girmeden boşanan kadınlara ilişkin hüküm ele alınıyor, bu durum daha önce ayrıntılı biçimde anlatılan ve cinsel ilişki gerçekleştikten sonra boşanan kadınlarınkinden farklı, aynı zamanda sık sık rastlanan bir olaydır, bu sebeple aşağıdaki ayetlerde bu durumdaki karı kocanın karşılıklı hak ve yükümlülükleri açıklanıyor. 236 kadınlara el sürmeden ya da mehirlerini belirlemeden onları boşamanızın bir sakıncası yoktur, fakat eli geniş olan kendi gücüne göre ve eli dar olan da kendi gücüne göre olmak üzere onlara geleneklere uygun bir hediye verin, bu, iyilikseverler için bir borçtur. 237 eğer kadınların mehirlerini belirler de onları el sürmeden boşarsanız, kendilerinin ya da nikahlarını akletmeye yetkili erkeğin bağışlaması durumu dışında belirlediğiniz mehrin yarısını ödemeniz gerekir, bağışlamanız, mehrin tamamını bırakmanı takvaya daha yakındır, birbirinize karşı erdemliği unutmayın, hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu görür. Burada sözü edilen birinci durum, kendisiyle cinsel ilişkide bulunulmamış ve mehri de belirlenmemiş kadının durumudur, oysa mehir farzdır, bu durumda eşini boşayan erkeğe düşen görev, boşadığı eşine maddi gücü ile orantılı bir hediye vermesi, uygun bir bağışta bulunmasıdır, böyle bir davranış bir tür tazminat olması yanında psikolojik yönden büyük değer taşır, bu beraberlik bağının henüz başlangıçta kopması kadının ruhunda buruk bir acı meydana getirir, bu ayrılığı düşmanca bir darbe gibi algılar, fakat boşayan erkeğin vereceği uygun bir hediye bu kasvetli havayı dağıtır, kadının ruhunda sevgi ve mazur görme meltemlerinin esmesini sağlar, boşanmadan kaynaklanan üzüntü ve psikolojik çöküntü duygularını hafifletir, buna göre bu evlilik, sadece başarısız bir girişimdir, yoksa öldürücü bir darbe değildir. Bu gerekçe ile verilecek hediyenin geleneklere uygun bir nitelikte olması tavsiye ediliyor. Böylelikle aradaki insani sevginin kaybolmaması ve tatlı hatıraların korunması amaçlanıyor. Bu arada kocaya gücünü aşacak bir yük de yüklenmiyor. Verilecek hediye zengin kocanın zenginliği oranında olacak, fakir kocanın da bağışlama imkanlarının sınırını aşmayacak. Eli geniş olan kendi gücüne göre ve eli dar olan da kendi gücüne göre, ayette iyilik ve cömertlik teşvik edilerek bunlar aracılığı ile kalplerin burukluğu ve ortalığı saran karamsarlık havası dağıtılmak isteniyor. Onlara geleneklere uygun bir hediye verin, bu, iyilikseverler için bir borçtur. İkinci durum, Kendisi ile cinsel ilişki kurulmadan boşanan kadının mehrinin belirlenmiş olması durumudur. Bu gibi durumlarda boşanan kadına belirlenen mehrin yarısının verilmesi gerekir. Yasanın gereği budur. Fakat Kur'an-ı Kerim, bundan sonrasını hoşgörüye, erdeme ve kolaylaştırıcılığa bırakıyor. Buna göre, sözünü ettiğimiz boşanmış kadın eğer yaşı küçük ise yetkili velisi yasanın erkeğin omuzlarına bindirdiği yükümlülüğü affedebilir. Bu konudaki hakkından vazgeçebilir. Bu durumdaki fedakarlık gönüllü, güçlü, bağışlayıcı, hoşgörülü, evlilik bağı kopmuş bir erkeğin malına tenezzül etmeyen bir kadının fedakarlığıdır. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim, bu kalpleri saflaştırmadan, parlatmadan ve her türlü lekeden arındırmadan elde bırakmak istemiyor. Bağışlamanız, mehrin tamamını bırakmanız takva haline daha yakındır, birbirinize karşı erdemliği unutmayın, hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu görür ayet baskısını ısrarla sürdürerek bu kalplerdeki takva bilincini, hoşgörü bilincini, erdemlik duygusunu, Allah'ın gözetimi altında oldukları bilincini uyarmak, harekete geçirmek istiyor. Böylece gerek başarılı olan ve gerekse başarısızlıkla sonuçlanan evlilik ilişkisine nezaketin ve erdemin egemen olmasını, bu ilişkiye adım atan kalplerin durum ne olursa olsun arı, lekesiz ve saf olarak Allah'a bağlı kalmalarını, sağlamayı amaçlıyor. Namaz vazgeçilmez bize o, re, u, ne, le, u, le, u, ke, te, u, Kalplerin Allah'a bağlandığı, karı-koca ilişkilerinde nezaketin ve özverinin Allah'a ibadet düzeyine çıkartıldığı bu ifade ortamında konu dışına çıkılarak İslam'ın en büyük ibadeti olan namazdan söz ediliyor. Oysa boşamaya ilişkin hükümlerin anlatımı henüz sona ermiş değil, daha dul kadının, kocasının evinde oturma ve malından geçimini saklama hakkına, kocasının bu hakkı, ölmeden evvel yapacağı bir vasiyete bağlaması ve genel olarak boşanmış kadınların, kocaları üzerinde bakım hakları bulunduğuna ilişkin hükümler açıklanmadı. Böyle bir kompozisyonda konu bölünerek araya namaz mevzuu sıkıştırılıyor ve şu mesaj veriliyor müminlere. Anlatılan bütün bu hükümlerde Allah'ın emrine uymak, namaz kılmak gibi bir ibadettir. Bu ibadet ile o itaat aynı türdendir. Bu, Kur'an'a özgü ince bir anlatım tarzıdır. Bu telkin yüce Allah'ın, ben insanları ve sinleri, sırf bana ibadet etsinler diye yarattım, şeklindeki buyruğunda Zariyat Suresi, 56, dile gelen insan varoluşunun amacına ilişkin İslam düşüncesi ile uyuştuğu gibi ibadet kavramını sadece belirli dini davranışlarla, şe'erl, sınırlı görmeyip Allah'a yönelmeyi içeren, Allah'a itaat etmeyi amaçlayan her hareket ve faaliyeti ibadet sayan geniş ufuklu anlayışla da paralellik arz eder. 238 namazlara ve orta namaza devam edin, namaza, Allah, a gönülden bağlı ve saygılı olarak durun. 239 eğer korku altında iseniz namazı yürürken ya da binek hayvanının sırtında kılın, güvene kavuştuğunuzda Allah size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretti ise siz de onun adını anın. İlk ayetin başındaki emirde yer alan, namazları koruma, deyimi namazları, rükünlerini gözeterek, şartlarını tam yerine getirerek vakitlerinde kılma anlamına gelir. Orta namazdan maksat ise, bu konudaki rivayetlere dayanılarak en çok kabul edilen görüşe göre ikindi namazıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz, salat ve selam üzerine olsun, ahzap savaşı günü bu konuda şöyle buyurdu. Allah onların kalplerini ve evlerini ateşle doldursun, bizi orta namazdan, ikindi namazından alıkoydular, Müslim. İkindi namazının özellikle vurgulanmasının sebebi belki de bu namazın vaktinin, öğle sonrası uykusunun, kaylule, arkasından gelmesi yüzünden kaçırılma ihtimalinin bulunmasıdır. Ayette geçen, kunut, emri, en çok benimsenen yoruma göre, namazda Allah'a saygılı olmak ve sırf onu anmakla meşgul olmak anlamını taşır. Müslümanlar, ilk başlarda ansızın ortaya çıkan ihtiyaçları konusunda namazda konuşuyorlardı. Bir süre sonra bu ayet inince anladılar ki, namazda Allah'ı zikretmekten, ona saygı sunmaktan, sırf onu anmaktan başka hiçbir şeyle meşgul olunamaz kıbleye yönelerek namaz kılmaya imkan vermeyen korkulu durumlarda bile namaz kılınır, bırakılmaz, böyle bir durumda gerek hayvan sırtında olan süvariler ve gerekse bir fiil savaşan ve düşmandan gelen tehlikeyi savmakla meşgul olanlar durumlarının gerektirdiği yöne dönerek namaza durur, rüku ve secde yerine geçmek üzere başlarını hafifçe öne eğerler. Bu, Nisa suresinde kılınış biçimi anlatılan, korku namazı, neden farklı bir uygulamadır. Nisa suresi, 102, Nisa suresinde anlatılan uygulama, saf bağlanarak namaz kılmaya imkan verecek oranda az tehlikeli durumlar için geçerlidir. Böyle durumlarda bir grup savaşçı imamın arkasında saf bağlayarak bir rekat kılar, bu sırada başka bir grup nöbet tutar, ilk rekatın sonunda birinci saftakiler Namazı yarıda bırakarak nöbet görevini devralır ve onların yerine ikinci grup gelerek bir rekat da onlar kılar, fakat tehlike fazlalaşır, fiili çatışmaya ve göğüs göğüse vuruşmaya girişirlerse o zaman az önce anlatıldığı şekilde namaz kılınır. Bu, insanda hayret uyandıran bir kolaylık olduğu gibi Yüce Allah'ın namaza verdiği önem yanında Müslüman'ın kalbine bu önemi yerleştirici bir nitelik de taşımaktadır. Namaz, korku ve tehlike karşısında bir silahtır ve silah olduğu için son derece kritik ve korkulu anlarda dahi terk edilmez. Bu yüzden savaşçı mümin cephede silahın biri elinde diğeri de başının üzerinde ölüm kusarken namaz ibadetini yerine getirir. Çünkü namaz. Olmaz, müminin elindeki kılıç gibi bir silahıdır, giydiği zırh gibi koruyucu bir kalkandır, onu kılar ve böylece Yüce Allah'a sığınmaya en çok muhtaç olduğu anda onunla ilişki kurar, tehlike çemberi içindeyken ona en yakın olma imkanına kavuşur. Bu din hayret edilecek, hayran olunacak bir dindir, o bir ibadetler sistemidir. Çeşitli biçimleri ile bir ibadetler sistemi, bu ibadetlerin başta geleni, sembolü de namazdır. Bu din ibadet yolu ile insanı çıkabileceği en yüksek derecelere yükseltir. İbadet yolu ile insana zor anlarda direnme gücü kazandırırken rahat ortamda onu eğitir. Yine ibadet yolu ile insanı tüm varlığıyla barış ortamına sokar, kalbini barış ve güven duygusu ile doldurur. İşte kıl kılıçlar elde ve silahlar omuzlarda ve ölüm başının üstündeyken namaza verilen bunca önemin sebebi budur Tehlike ortadan kalkınca Müslümanlar yüce Allah'ın kendilerine öğrettiği şekliyle bilinen namazı kılacaklar ve yüce Allah'ın kendilerine bilmedikleri şeyleri öğretmiş olmasına karşılık onun adını anacaklardır Güvene kavuştuğunuzda Allah size bitmediğiniz şeylerin nasıl öğretti ise siz de onun adını anın. Eğer Allah insanlara bilmediklerini öğretmesiydi, hayatları boyunca her gün, her an onlara bilgi sunmasaydı, onlar neyi bilebilirlerdi ki? Kadın ve nafaka, namaza yönelik bu kısa değinme, gerek evlenme-boşanma hükümlerine ilişkin açıklamalara ve gerekse son derece önemli bir İslam ilkesi ile ilgili düşüncenin belirginlik kazanmasına büyük ölçüde katkıda bulunuyor, bu önemli ilkeye göre, Allah'a itaat amacıyla yapılan her eylem ibadettir, namazın hatırlatılması için açılan bu küçük parantezin arkasından tekrar evlenme ve boşanma konusuna geçiliyor. 240 aranızdan vefat edip de geride eşlerini bırakanlar, bir yıl boyunca evden çıkmalarına ihtiyaç bırakmayacak oranda bir metaı eşlerine vasiyet etsinler, bıraksınlar veya varislerine havale etsinler, eğer kadınlar kendiliklerinden evden çıkarlarsa kendileri ile ilgili yapacakları meşru bir davranıştan dolayı size sorumluluk düşmez, hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir. 241 boşanmış kadınların geleneklere uygun bir şekilde geçimlerini sağlamak, takva sahiplerinin boynuna borçtur. 242 Allah ayetlerini size böyle açık açık anlatıyor ki, düşünesiniz. Bu ayetlerin ilki, dul kadının ölen kocası üzerinde bir vasiyet hakkının bulunduğunu belirtir, erkeğin ölmeden önce yapacağı bu vasiyette karısının bir yıl boyunca evinde oturabileceğini ve mirasından geçimini sağlayabileceğini ister, eğer kadın şahsi duygularının telkini ile ya da çevresindeki şartların zorlaması ile ölen kocasının evinde oturmayı uygun görürse bu kararını uygular ve yeni bir evlilik yapmaz, Bununla birlikte bir önceki ayette belirtildiği üzere, 4 ay 10 gün bekledikten sonra kocasının evinden ayrılmakta da serbesttir. Başka bir deyimle dul kadının 4 ay 10 gün beklemesi, iddet, farz, bunun yanı sıra bir yıla kadar kocasının evinde oturması onun için bir haktır. Bazı tefsir bilginleri bu ayetin, hükmünün bir önceki ayetle yürürlükten kalktığı, nesedildiği görüşündedir. Oysa birkaç satır önce değindiğimiz gibi bu iki ayetin içerikleri farklı nitelikte olduğu için yürürlükten kalkma-kaldırma durumunun söz konusu olması zaruri değildir. Çünkü şimdi okuduğumuz ayet, dul kadının istediği takdirde kullanabileceği bir hakkından söz ederken bir önceki ayet onun kesinlikle yerine getirmiştir. Yükümlü olduğu bir görevini belirtiyor. Eğer kadınlar kendiliklerinden evden çıkarlarsa yapacakları kendileri ile ilgili meşru bir davranıştan dolayı size sorumluluk düşmez. Bu ayetteki çoğul sığalı, sizin, zamirinin kullanılması, çevresinde olup biten her olaydan sorumlu, sıkı dayanışmalı bir cemaat varlığını düşündürür. Gerçekten bu inanç sisteminin yükü, bu şeriatın yükü ve kanatları altında yaşayan her ferdin yükü bu cemaatin omuzlarına bindirilmiştir. Bu cemaat. Bu dayanışmalı toplum, fertlerinin her davranışı karşısında sorumlu olacak ya da olmayacak bir konumdadır. İslam cemaatinin mahiyetini ve fonksiyonunun kavranması ve buna bağlı olarak Allah'ın şeriatını korumakla görevli fertlerinden herhangi birinin onun dışına çıkmaması için koruculuk yapacak böyle bir cemaatin oluşturulmasının kaçınılmaz gerekliliği açısından bu düşündürücü telkin son derece büyük önem taşır. Bu gerçek gerek toplumun kolektif vicdanında ve gerekse tek tek bütün bireylerinin vicdanlarında iyice yer etsin diye, cemaate bu niteliği ön plana çıkarılarak sesleniliyor, arkasından da sonuç cümlesi geliyor. Allah üstün iradeli, aziz, dir ve hikmet sahibidir. Bu cümle içerdiği korkutma ve uyarının yanı sıra kalplerin dikkatini Allah'ın güçlü olduğu, farzlarının ve telkinlerinin mutlaka bir hikmeti bulunduğu gerçeğine çekiyor. İkinci ayet ise genel olarak bütün boşanmış kadınların kocalarından geçim yardımı alma hakları olduğunu belirtiyor ve bu hakkı tümü ile Allah korkusuna, takvaya, bağlıyor. Boşanmış kadınların geleneklere uygun bir şekilde geçimlerini sağlamak, takva sahiplerinin boynuna borçtur. Bazı tefsir bilginleri, bu ayetin hükmünün de daha önceki ayetlerde belirlenen hükümler tarafından yürürlükten kaldırılmış nesedilmiş olduğu görüşündedir. Oysa burada da yürürlükten kalkma-kaldırma durumunun söz konusu olduğunu düşünmeyi gerektiren bir durum yok, istisnasız her boşanmış kadın için geçim yardımı alma hakkını belirlemek, kur'anın bu alana ilişkin daha önceki telkinleri ile uyumlu bir hükümdür. Bu kadın istisnasız ister boşamadan önce kendisiyle cinsel ilişki kurulmuş, ister kurulmamış, ister mehri belirlenmiş ve isterse belirlenmemiş bir kadın olsun, fark etmez. Çünkü bu geçim yardımı boşamanın burukluğunu hafifletici, ayrılık yüzünden zedelenen onurları okşayıcı bir anlam ve nitelik taşır. Bu ayette takva bilinci harekete geçirilmekte ve bu yardım konusu ona bağlanmaktadır. Çünkü en sağlam teminat, hatta tek teminat. 3. ayet ise evlenme-boşanma konusunda yukarıdan beri okuduğumuz hükümlerin tümüne yaygın bir sonuç ve bağlama cümlesi niteliğindedir. Allah size ayetlerini böyle açık açık anlatıyor ki, düşünesiniz. Böylece, yani, incelediğimiz bu bükümleri açıklayışı gibi, bu hükümlerdeki açıklayış kesin, ayrıntılı, düşündürücü ve etkileyicidir. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki, bu ayetlerin içinde gizli olan nimeti, onların pratik hayatınızda açığa çıkan rahmetini ve bu ilahi nimeti düşünesiniz. Ayetlerin açık açık anlatılması ve gerekli kolaylığın gösterilmesi nimetini, insanı evrensel barışa götüren Etti. Eğer insan bu ilahi sistemi iyi niyetli ve samimi bir şekilde düşünebilme, onu gerçek yerine oturtabilme başarısını gösterebilse, bu nimete karşı tavırları değişir ve netleşirdi, o zaman teslim olup gerçeği kabullenir, itaat eder ve tüm varlıklarıyla barış ortamına girerdi kaçınılmaz olarak. T-A-L-U-T ve C-A-L-U-T İleride okuyacağımız ayetlerden oluşan bu kısmın ve burada yer alan geçmiş toplumlar ve eski ümmetlerin hayat tecrübelerinin değerini anlayabilmemiz için şu gerçekleri iyice kavramalı, vicdanlarımızda canlandırmalıyız. Kur'an bu ümmetin yaşayan kitabı, öğüt verici kılavuzu ve içinde hayatına ilişkin dersler okuduğu okuludur. Yüce Allah ilahi sistemini yeryüzünde gerçekleştirmekle görevlendirdiği ilk Müslüman cemaat. Bu son derece önemli göreve hazırladıktan sonra Kur'an aracılığı ile sürekli bir eğitime tabi tutmuştur. Bunun yanı sıra yüce Allah peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun vefatından sonra bu ümmetin bütün kuşaklarını yönlendirmek, eğitmek ve vaad ettiği üzere insanlığa ideal biçimde önderlik etmek hususunda Kur'an-ı Kerim'in canlı ve sürekli bir kılavuz fonksiyonunu yerine getirmesini murat etmiştir. Yalnız bu bunun için Müslüman kuşakların Kur'an'ın gösterdiği yolda yürümeleri, ona olan sımsıkı bağlılıklarını hiç gevşetmeden sürdürmeleri, bir bütün olarak yaşama tarzlarını ondan almaları, diğer bütün yeryüzü kaynaklı sistemlerin cahiliye sistemleri olması hasebiyle mümin, Kur'an'ın kendine sağladığı bir güvenle onlara aldırış etmeden, tepeden bakabilmelidir. Bu Kur'an, sadece okunup geçilecek bir söz yığını değildir, tersine geniş kapsamlı bir kılavuz, bir talimatnamedir, o, pratik hayatın talimatnamesi olduğu kadar aynı zamanda eğitim kılavuzu, eğitim talimatnamesidir, İşte bu gerekçe ile oluşturup, eğitmek üzere geldiği Müslüman cemaate, insanlığın geçmişteki hayat deneyimlerini, duygulandırın bir üslupla sunuyor, bu alanda Hazreti Adem'den, selam üzerine olsun, Beri süre gelen iman çağrısının yaşadığı tecrübeleri öncelik tanıyor. Bu tecrübeleri gerek insan psikolojisine ve gerekse pratik hayatı ilişkin türleri ile Müslüman ümmetin bütün kuşaklarına bir çeşit yol ağzı olarak sunuyor. Bu ümmeti bu son derece değerli yol ağzı ile ve değişik türde oluşmuş tarihsel birikimle donatırken onun hangi yolu izleyerek yürüyeceğini açık seçik biçimde öğrenmesini amaçlıyor. İşte. Kur'an'da bu kadar çok sayıda, bu kadar çeşitli ve bu denli canlı, somut mesaj sunan kıssa ile karşılaşmamızın nedeni budur. Bu kıssaların en sık rastlanan türü İsrailoğullarına, Yahudilere, ilişkin kıssalardır. Bunun birçok sebebi vardır ve bunların bir kısmına ilk cüzde yer alan İsrailoğullarına ilişkin tarihi olayların toplu yorumunu yaparken değinmiştik. Bu sebeplerin diğer bazılarını da bu cüzde, özellikle de ilk başlarda değişik vesilelerle anlattık Şimdi o anlattığımız sebeplere önemli gördüğümüz birkaç tanesini daha ekleyelim Yüce Allah bu ümmetin kimi kuşaklarının vaktiyle İsrailoğullarının geçirdikleri tarih dönemlerinin benzerlerini yaşayacaklarını, bu kuşakların, dinlerine ve inançlarına karşı eski Yahudilerin tavırlarına benzer tavırlar takınacaklarını bildiği için yollarında karşılaşacakları tökezleme noktalarını, kendilerine Yahudi tarihinin olaylarında somutlaşmış örnekler halinde sunmuştur, böylece bu kuşaklar yolları boyunca karşılaşacaklarını, kendilerine Yahudi tarihinin olaylarında somutlaşmış bu tökezleme noktalarına ayak kaptırmadan ya da onlara saplanıp kalmadan önce bizzat Yüce Allah'ın önlerine tuttuğu bu tarih aynasında yüzlerini görerek öğüt ve ibret alabilecektir. Bu Kur'an, Müslüman ümmetin kuşakları tarafından dikkatle okunmalı, bilinçli bir şekilde algılanmalıdır, bu Kur'an. Günümüzün meselelerini çözmek ve geleceğe uzanan yolumuzu aydınlatmak üzere sanki şimdi iniyormuşçasına canlı direktifler bütünü kabul edilerek üzerinde kafa yorulmalıdır. Yoksa Kur'an sadece ahenkle okunması lazım gelen bir güzel sözler manzumesi ya da bir daha geri gelmeyecek olan tarihe karışmış gerçeklerin tutanak defteri olarak düşünülmemelidir. Biz bu kur anı gerek geçmiş gerekse şimdiki hayatımızda birer direk Direktifimiz olsun niyetiyle okumadıkça ondan asla yararlanamayız. Tıpkı ilk Müslüman cemaat gibi, onlar Kur'an'ı, o günkü pratik hayatlarının gelişmelerine ilişkin direktifler almak amacı ile okuyorlardı. Kur'an'ı bu bilinçle okuduğumuz takdirde her şeyi onun satırlarında buluruz, onun ayetlerinde Kur'an gerçeğini dikkate almak istemeyenlerin hiçbir zaman düşünemeyecekleri, deyim yerindeyse akıllarının ucundan bile geçmeyen nice şaşırtıcı, insanı hayrette bırakan açıklamalar bulacağız, onun kelimelerinin, cümlelerinin ve direktiflerinin nabzı atan, hareket eden ve yolumuzun kritik dönemeçlerini işaretleyen canlı varlık olduklarını göreceğiz. Bu canlı varlıklar bize kimi zaman, şunu yapınız, şunu sakın yapmayınız, kimi yerde, şu düşmanınızdır, şu da dostunuzdur ve kimi durumlarda da, şurada çok ihtiyatlı olunuz, şurada hazırlıklı olunuz, diyeceklerdir. Bu canlı varlıklar başımıza gelecek her olay, karşımıza çıkacak her gelişme önünde bize uzun, ayrıntılı ve yerli yerinde açıklamalar sunacaklardır. İşte o zaman kur yararlı ve hayat dolu bir gerçek olduğuna dikkat çeken yüce Allah'ın şu buyruğunun anlamını kavrayabileceğiz. Ey müminler, Allah ve peygamber size hayat verecek gerçeğe çağırdıklarında onlara olumlu karşılık veriniz. Enfil suresi, 24 Kur'an mesajı, bir hayat çağrısıdır, sürekli ve yenilenen bir hayata çağrıdır, onun çağrısı, tarihin eski bir dönemi ile sınırlı bir hayata ilişkin değildir. Bu bölüm eski ümmetlerin hayat tecrübelerinden iki tanesini dikkatlerimize sunuyor, bu iki tecrübeyi bu ümmetin tecrübe birikimine ekliyor, bu tecrübeler aracılığı ile Müslüman toplumu, üstlenmiş olduğu son derece büyük görev sebebiyle ve iman kökenli inanç sisteminin, bu son derece hareketli tarih sürecinin mirasçısı sıfatıyla hayatı boyunca yüz yüze geleceği değişik gelişmelere karşı eğitmeyi amaçlıyor. Kur'an, bu tecrübelerden ilkinin kimlerin başından geçtiğini belirtmiyor, yalnız tecrübeyi kısa, fakat anlaşılabilecek uzunlukta anlatmakla yetiniyor, söz konusu olay, ölüm korkusu ve binlerce kişilik bir kalabalık halinde yurtlarından ayrılan, bir topluluğun tecrübesidir, fakat bu yurtlarını terk ediş, bu kaçış, bu sakınma onlara hiçbir yarar sağlamıyor, korkusu yüzünden yurtlarını terk ettikleri ilahi kader yakalarına yapışmakta gecikmiyor ve bunun sonucu olarak Yüce Allah kendilerine, ölün, buyuruyor, böylece öldürdükten bir süre sonra onları yeniden diriltiyor, yani ne ölümden kaçma çabalarının bir faydasını görüyorlar ve ne de yeniden dirilmek için bir çaba harcıyorlar, her iki olaya da ilahi kader yön veriyor. Kur'an, bu tecrübenin ışığı altında müminlere dönerek onları savaşmaya, mallarını Allah yolunda, hayatın ve malın bağışlayıcısı olan ve hayatı da malı da dilediğinde geri alabilen Allah'ın yolunda harcamaya teşvik ediyor. İkinci tecrübe Yahudilerin Hazreti Musa'dan selam üzerine olsun. Sonraki hayatlarında meydana geliyor. Yani Yahudilerin egemenliklerini yitirdikten, kutsal değerleri yağmalandıktan, düşmanlarına boyun eğmelerinden, Rabblerinin hidayetinden ve peygamberlerinin direktiflerinden sapmaları sebebiyle birçok acılar tattıktan sonraki karanlık dönemlerine ilişkin bir tecrübe karşısındayız. Fakat bir süre sonra vicdan yeni bir silkinme, derlenip toparlanma arzusu belirir, kalplerinde küllenmiş olan inanç uyanmaya yüz tutar, bunun sonucunda Allah yolunda savaşma özlemi duyarak peygamberlerine, başımıza bir hükümdar getir de onun emri altında Allah yolunda savaşa girelim, derler. Kur'an'ın son derece düşündürücü bir ifade tarzı ile anlattığı bu tecrübe, bazı gerçekleri gözlerimizin önüne seriyor, o günün Müslüman toplumuna ilişkin mesajlar taşımasına ek olarak her dönemdeki Müslüman topluma yönelik düşünceleri kamçılayıcı bir takım güçlü mesajlar da içeriyor. Bu tecrübenin bir bütün olarak gözler önüne serdiği genel karakterli ibret dersi şudur, bu inanç kaynaklı toplumsal ayaklanma, patlama daha başlangıçta hareketi zedeleyen birçok eksikliğe ve zaaf belirtilerine ve yolun ilerideki aşamalarında ondan bölük bölük yüz çeviren dönek taraftarlarının ihanetlerine rağmen, bütün bu olumsuzluklara karşın, bir avuç imanlı taraftarının bu toplumsal başkaldırıya ısrarla bağlı kalması, İsrailoğullarına son derece önemli kazanımlar getirdi. İsrailoğulları bu onurlu başkaldırma sonunda haysiyet kırıcı bir bozgunun, utanç verici bir perişanlığın, uzun bir sürgünlük ve zorbaların çizmeleri altında ezilme döneminin arkasından zafere, egemenliğe ve şerefli bir bağımsızlığa ulaştılar. Bu parlak zaferleri Hazreti Davud ve onun arkasından gelen Hazreti Süleyman, selam üzerine olsun, peygamberlerin, lerin hükümdarlık dönemlerinde elde ettiler, bu dönem İsrailoğulları devletinin yeryüzünde ulaştığı başarıların doruk noktasını oluşturur, Yahudi tarihçileri bu dönemlerini altın dönem diye anarlar, Yahudiler peygamberler dönemi olarak bilinen bu tarih dönemlerinin daha önceki aşamasında böyle bir başarıyı hiç yaşamamışlardı, bu başarı tümü ile doğrudan doğruya uzun yıllar koyu bulutlar arkasında kalan bir inancın toplumsal bir ayaklanmaya dönüşmesinin ve bir avuç inanmış taraftarının Kelut'un askeri gücü karşısında gösterdiği yiğitçe direnişin ürünüdür. Bu tarihi tecrübenin ayrıntılarında yansıyan bazı ibretler daha vardır ki, bunlar her dönemde yaşayan Müslüman toplumlar için son derece değerlidir, bunların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Toplumsal heyecanlar dış görünüşlerine göre değerlendirildiğinde liderleri aldatabilecek niteliklere sahiptirler, bundan dolayı liderler, söz konusu heyecanların etkisiyle savaşa girişmeden önce onları mihenk taşına vurmalı, iyice ölçüp tartmalıdırlar. Nitekim bu tarihi tecrübede ileri gelen Yahudilerden oluşmuş bir grup, Peygamberlerine başvurarak ondan başlarına bir hükümdar geçirmesini ve bu hükümdarın önlerine düşüp din düşmanları ile yapılacak savaşta kendilerine komutanlık etmesini, egemenliklerini ve Hazreti Musa ile Hazreti Harun, selam üzerlerine olsun ailelerinden kalma kutsal emanetler ile birlikte bütün mallarını ellerinden almış olan düşmanları ile girişilecek hesaplaşmaya önderlik etmesini isterler, Peygamberleri savaşmaya kesinlikle kararlı olup olmadıklarını anlamak üzere kendilerine, ya eğer savaş size farz kılınınca bu emre karşı gelip savaşmazsanız, deyince bu söz ağırlarına gider ve peygamberlerine, yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan ayrı düşürüldüğümüze göre niçin savaşmayalım, diye karşılık verirler. Fakat bu heyecanın ateşi çok geçmeden sönmeye yüz tutar, kıssada anlatıldığı gibi yolun çeşitli aşamalarında iyice zayıflar, okuduğumuz ayetlerin bir yerinde bu eğilim, fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca pek azı hariç, hepsi yan çizdiler, diye açıkça vurgulanır. Gerçi yapılan anlaşmayı bozmak, verilen sözü yerine getirmemek ve yarı yolda bırakıp ayrılmak Yahudilerin öteden beri bilinen bir huyu, bir özelliğidir. Ama bu eğilim, imana dayalı eğitim düzeyi pek yüksek olmayan bütün toplumlarda genellikle rastlanabilecek ortak insani eğilimdir. Tabii ki, bu durum, her kuşaktan Müslüman toplumların lider kadrolarının başına da gelebilir. Bu yüzden bu tür durumlarda bu tarihi tecrübe tecrübenin verdiği dersten yararlanmak yerinde olur tarihi tecrübenin ayrıntılarından derlediğimiz diğer bir ibret dersi de şudur bu tür toplumsal heyecanların halkın kolektif vicdanından kaynaklanan toplumsal patlamaların dayanıklılık derecesini bir defa sınavdan geçirmekle yetinmemek gerekir Nitekim bu tecrübeyi yaşayan İsrailoğullarının çoğunluğu, istekleri olumlu karşılanarak omuzlarına savaşma yükümlülüğü bindirilir bindirilmez yan çizdiler, geriye peygamberleri ile yaptıkları anlaşmaya bağlı kalan küçük bir azınlık kaldı, bunlar da Talut'un komutası altında sefere çıkan askerlerdi, hatırlanacağı gibi bu ordu, Talut'un hükümranlığa ve komutanlığa layık olup olmadığına ilişkin yoğun tartışmaların, onun başlarına Yüce Allah tarafından getirildiğinin kanıta bağlanmasının ve bunun belirtisi olarak peygamberlerinden kalan kutsal emanetleri içeren sandıklarının meleklerce taşınarak önlerine getirilmesinin arkasından yola çıkabilmişti. Buna rağmen bu ordunun çoğunluğu daha ilk aşamada geride kaldılar. Askerlerin çoğunluğu komutanları tarafından gerçekleştirilen daha ilk sınavda başarısız not aldılar. Ayette bu sınavda Sınav aynen şöyle anlatılıyor, Talut, ordusu ile birlikte sefere çıkınca askerlerine dedi ki Allah sizi bir ırmak aracılığı ile sınavdan geçirecek, kim bu ırmağın suyundan kana kana içerse benden değildir, kim onun suyundan içmez de sadece bir avuç dolusu ile yetinirse o bendendir, çok azı dışında askerler bu ırmaktan kana kana su içtiler. Fakat ırmağın suyundan içmeyen bu, çok az kişi, de direnmelerini sonuna kadar sürdüremediler. Dehşetin somutlaşmış görüntüsü, yani düşmanın kalabalıklığı ve gücü karşısında moralleri bozuldu ve kalpleri sarsıldı. O ırmağı geçince askerlerin bir kısmı, bugün bizim Kelut ve ordusu ile başa çıkacak gücümüz yok, dediler. Bu çözülme karşısında çok küçük ve seçkin bir azınlık direnişini sürdürdü. Bunlar Allah'a güven ve bağlılık duygusu içinde şöyle dediler, Allah'ın izniyle nice az sayılı topluluk, kalabalık topluluğu yenilgiye uğratmıştır. Hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir, işte terazinin kefelerinden birinin ağır basmasına yol açan, dengeyi değiştiren, savaşta zaferi kazanarak şerefi ve egemenliği hak eden ordu, bu bir avuç inanmış gruptu. Son ibret dersini de savaşın akışını izlerken algılıyoruz. Yüce Allah'a bağlı bir kalbin ölçüleri, kriterleri ve düşünceleri inanmayanlardan farklıdır. Çünkü böyle bir kimse sınırlı ve basit realitenin ötesine uzanarak kesin ve sürekli realiteye kavuşur. Ayrıca sınırlı ve basit realitenin dışındaki her şeyi geniş bir perspektifle görür. Nitekim bu kıssada kararlılığını sonuna kadar sürdürerek savaşa giren ve zaferin elde eden bir avuç inanmış azınlık tıpkı, bugün bizim Kelut'la ve ordusu ile başa çıkacak gücümüz yok diyenler gibi sayıca düşmandan az olduklarını görüyorlardı. Fakat durum hakkında o yılgınların vardıkları hükme varmamışlar, onlarınkinden çok farklı bir hükme vararak, Allah'ın izniyle nice az sayılı topluluk, nice kalabalık topluluğu yenilgiye uğratmıştır, dediler, arkasından da Rabbe'lerine el açarak, ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı yere sağlam basmamızı sağla ve kafirlere karşı bize zafer nasip eyle diye dua ettiler, bunlar güç dengesinin kafirlerine, lerin elinde olmadığını, bunun sırf Allah'ın elinde olduğunu, biliyorlardı, bu bilinçle zaferi Allah'tan istediler ve zaferin asıl sahibi olması hasebi ile onu dilediğine veren Allah'ın elinden buna kavuştular. İşte insan, gerçek anlamda Allah'a bağlanınca, olaylara ve gelişmelere ilişkin düşünceleri ve ölçüleri böylesine değişir, böylece bu tür kalpler için kesin bir realite olan Allah'ın vaadine dayalı hesaplar yapmanın, gözlerin gördüğü basit realiteye dayalı hesaplar yapmaktan daha gerçekçi bir tutum olduğu kanıtlanmış oluyor. Bu kıssanın içerdiği bütün mesajları istesek de kavrayamayız, çünkü tecrübelerimizden de öğrendiğimiz gibi Kur'an ayetleri kalplere yönelik mesajlarını, kalplerin içinde bulundukları durum ve bu durumların ortaya çıkardığı ihtiyaçlar oranında sunarlar ve her zaman ihtiyaç oranında mesaj birikimlerini kalplere açarlar. 243 binlerce kişilik kalabalık olarak ölüm korkusu ile yurtlarından kaçan kimseleri görmedin mi, Allah onlara önce, ölün, dedi, arkasından kendilerini yeniden diriltti, hiç kuşkusuz Allah insanlara karşı kerem sahibidir, ama insanlar çoğunlukla şükretmezler. ÖLÜM KORKUSU Burada, binlerce kişilik bir kalabalık halinde ölüm korkusu ile yurtlarından kaçtıkları, belirtilen kimseler hakkında çeşitli yorum ve spekülasyonlar çölüne dalmak istemem, bunlar kimlerdi, yurtları neresiydi, bu yurtlarından ne zaman kaçtılar, eğer Yüce Allah dileseydi tıpkı Kur'an'da ayrıntılı biçimde anlatılan bazı kıssalarda olduğu gibi bu insanlar hakkında da bize açık bilgi verirdi, fakat bu hikaye, olayları ve bu olayların yer ve zamanları somutlaştırılmamış sadece ana fikir amaçlanan bir ibret dersi bir öğüttür bu hikayede olayların yerlerini ve zamanlarını belirlemek onun ibret dersi olma niteliğine ve ana fikrine hiçbir katkıda bulunmaz bu hikayeyi anlatmanın amacı ölüm ve hayat gerçeğinin dış sebepleri ile gizli asıl mahiyetleri hakkında doğru düşünmeyi sağlayarak bu iki konuyu her şeyi önceden tasarlayan ulu kudrete havale etmeyi benimsetmek Allah'ın bu konulardaki takdirine gönül rahatlığı ile razı olarak, ağlayıp sızlamadan, paniğe kapılıp feryat etmeden, yükümlülükleri ve görevleri yerine getirmeyi kabul ettirmektir. Çünkü ne takdir edildiyse mutlaka, olacaktır, ölüm de hayat da son aşamada Allah'ın elindedir. Bu hikaye aracılığı ile insanlara söylenmek istenen şudur, ölümden kaçmanın hiçbir yararı yok, paniğe kapılmak ve feryadı basmak ne hayata bir şey ekler ne ölüm anını erteletir ve ne de ilahi takdirin önüne geçebilir, hayatı veren de alan da yalnız Allah'tır, O, bu iki durumda da, yani hayatı verirken de alırken de lütuf ve kerem sahibidir, almanın da vermenin de arkasında büyük bir ilahi hikmet saklıdır, her iki olayda da insanların menfaati vardır, Allah'ın insanlara yönelik keremi, hem almakta hem de vermekte aynı oranda kendini gösterir. Hiç kuşkusuz Allah insanlara karşı kerem sahibidir ama insanlar çoğunlukla şükretmezler. Binlerce kişilik kalabalık oluşturan bu topluluğun bir araya gelmesi ve ölüm korkusu ile ülkesinden kaçması ancak panik halinde olur, bu kaçış ister saldırgan bir düşmanın, ister salgın t-r veba hastalığının korkusu ile olsun, bütün bunlar onları ölümden kurtaramadı. Allah onlara, ölün, dedi. Allah onlara bu sözü nasıl söyledi, nasıl öldüler, acaba ölüm sebepleri, korkup kaçtıkları şey mi oldu, yoksa hiç hesaptı olmayan başka bir sebep yüzünden mi öldüler, bunların hiçbiri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiyor. Çünkü bunlar ibret dersini etkileyecek noktalar değil, İbret dersi şurada, paniğe kapılmak, ağlayıp sızlamak, feryadı basmak, kaçmak ve korkmak, onların akıbetini değiştirmedi. Ölmelerini önleyemedi, Allah'ın takdirini başlarından savamadı, oysa eğer Allah'a yönelerek durumu sabırla, sebatla ve soğukkanlılıkla karşılasalardı kendileri için daha iyi olurdu. Sonra onları diriltti. Bu nasıl oldu, acaba onların ölülerini dirilterek kendilerini somut biçimde yeniden hayata mı döndürdü, yoksa onların yerine güçlü bir hayatın temsilcisi olan, ataları gibi paniğe kapılıp feryadı basmayan gözü pek bir kuşak mı getirdi, bu sorular hakkında da ayrıntılı bilgi verilmiyor, bu sorulara mutlaka bir cevap yakıştıralım diye zoraki yorumlara dalmamızın, bazı tefsir kitaplarında görüldüğü türden dayanaksız masal. Çabalların çöllerinde kendimizi kaybetmemizin hiçbir gereği yok. Bu cümlenin kalbe sunduğu mesaj şudur, onların çabaları, çırpınmaları ölümü başlarından savamadığı gibi, Allah onları, hiçbir çabaları ve katkıları olmaksızın hayata döndürmüştür. Panik, ilahi takdiri geriye çeviremez, ağlayıp sızlamak, feryadı basmak hayatı koruyamaz, hayat Allah'ın elindedir, onu yaşayanların hiçbir çabası olmaksızın, kendilerine karşılıksız bir bağış olarak sunar, o halde korkakların gözlerine uyku girmesin. 244 Allah yolunda savaşınız ve Allah'ın her şeyi işittiğini ve bildiğini biliniz. İşte şimdi yukarıdaki olayın amacını ve ana fikrini kısmen kavrıyor Yüce Allah'ın, gerek ilk Müslüman topluma ve gerekse bütün Müslümanlara bu tarihi tecrübeyi niçin aktardığını kısmen idrak ediyoruz. Sakın sizi yaşama sevgisi ve ölüm korkusu Allah yolunda cihad etmekten, savaşmaktan alıkoymasın. Çünkü ölüm de hayat da Allah'ın elindedir. Başka bir gaye uğruna değil, Allah yolunda savaşın, başka bir yafta, başka bir yafta başka bir bayrak altında değil, Allah'ın sancağı altında cihad edin, savaşın ve Allah'ın her şeyi işittiği ve bildiğini bilin. O işitir ve bilir, o söylenen sözü işitir ve sözün ardında gizlenen maksadı bilir, ya da o işitir ve çağrıları olumlu karşılık verir, hayata ve kalplere neyin yararlı olduğunu bilir, Allah yolunda savaşın, çünkü yapılan hiçbir amel Allah. Katında, hayatı alan ve veren Allah katında kayba uğramaz. Allah yolunda cihad etmek, karşılık beklemeden vermek, fedakarlıkta bulunmak anlamı taşır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de mali fedakarlıkta, özveride bulunma konusu cihad ve savaş konusu ile birlikte ele alınır. Özellikle cihadın, savaşmak için ordu toplamanın gönüllülük esasına dayandığı İslam'ın o ilk döneminde bu mali ve bedeni özverinin ayrılmazlığı ilkesi daha da önemliydi. Çünkü cihadın insan gücü yüzünden aksamadığı bazı dönemlerde malı imkan yokluğu yüzünden aksadığı olurdu, bundan dolayı malı özveride bulunmanın sürekli biçimde özendirilmesi ve böylece Allah yolunda savaşmak isteyenlerin yolunun kolaylaştırılması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.